Merhaba, Bir Sözün Özü programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Halüçer ve Ömer Türker. Bu hafta Sözün Özü programında İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu ile Fahrettin Razi'nin eleştirel felsefesini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş Bizi kırmayarak programımızı Estağfurullah. teşrif ettiniz. Estağfurullah. Ee, i̇nşallah verimli güzel bir program olur bizim i̇nşallah. için. Programa başlamadan önce dün Ankara'da gerçekleşen elim saldırısı dolayısıyla şehit olan vatandaşlarımıza taziyelerimizi iletiyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Bu hafta Fahrettin Razi'nin 13. yüzyılda yaşamış büyük İslam düşünürü, Fahrettin Razi'nin eleştirel felsefesini ya da tahkik yöntemini bir başka deyişle bilim felsefesi olarak güncelle güncelleyebileceğimiz düşüncesini ele almaya çalışacağız. İşin doğrusu hocalarım müsaade ederse bu meseleyi için ele almamız gerekiyor ya da Fahrettin Razi'nin Razi'yi böyle bir televizyon programına konu etmemizin bu başlık altında nedenler üzerinde biraz durmak ve bu nedenler üzerinden size birkaç soru yöneltmek istiyorum. E, i̇şin doğrusu bugün e, biz e, herhangi bir şekilde ister ahlak alanında olsun ister akaid ya da kelam alanında olsun isterse de toplum teorileriyle ilgili herhangi bir mesele olsun e, bazı e, önemli sorularla karşı karşıyayız e, Müslüman bilim adamları ya da felsefeciler kelamcılar e, ilim adamları e, olarak e, bunlardan e, birincisi temel sorulardan birincisi şu gibi e, görünüyor bize kadar gelen ve asırlar içerisinde üretilmiş bir İslam düşüncesi birikimiyle karşı karşıyayız. Ve burayla ilgili şöyle bir soru gündemimizde. Biz asırlar içerisinde üretilerek bize kadar ulaşmış bu İslam düşüncesi birikimiyle nasıl ilişkiye geçmeli ve onu nasıl değerlendirmeliyiz? İkincisi, Son birkaç yüzyıl içerisinde özellikle batı dünyasında geliştirilmiş modern bilim ve felsefeyle karşı karşıyayız. İkinci temel sorumuz bu modern bilim ve felsefeyle nasıl ilişkiye geçmeli ve onu nasıl değerlendirmeliyiz? Üçüncüsü ve daha önemlisi bizatihi düşünen zihinler ve bireyler olarak insana, evrene, doğaya, topluma, değere, tanrıya ilişkin hakikat arayışımız hangi çerçevede şekillenmeli ve bu sorularımızda elde ettiğimiz bilgilerin kesinlik ve doğruluk derecesiyle ilgili ne tür mülahazalarda bulunmalıyız? Bu soyut soruları, üçlü soyut soruyu belki şöyle somutlaştırabilirim. Bugün herhangi bir ilahiyat fakültesinde veya izleyicilerimiz İslam kelamını, İslam inanç esaslarını, Öğrenmek istediklerinde, şununla ilgili bir kitap okuyayım demek istediklerinde Türkçe literatürde birçok kitap olmakla birlikte muhtemelen hem İhsan Hoca hem Ömer Hoca da daha önce bu kitabı okutmuştur ders olarak. Evet. Ee, müracaat edeceğimiz temel kitaplardan biri yine 14. yüzyılda yaşamış Fahrettin Razin'in takipçilerinden e, Taftazani'nin Şerhül Akaid adlı e, kelam eserdir, İslam e, Akaidi. Bu eserle ilgili şöyle bir soru gündemimizde 14. yüzyılda üretildi bu eser aradan 600 yıl geçti değil mi hocam Tabii. 600 yıl geçti 1391 vefatı 1391 vefatı 600 yıla yakın bir süre geçti fakat şöyle bir durumla karşı karşıyayız bu eserin yüzde 10'u yani bizatihi İslam inanç esaslarıyla ilgili olmakla birlikte kalan yüzde 90'ı dönemin bilimsel teorileriyle ilişkili cisim nedir sorusuna atomculukla cevap veriyor işte nefs teorisine dönemin bilişsel psikolojisiyle cevap veriyor. Ne bileyim o dönemin mevcut bilimsel tamam. paradigması etrafında İslam inanç esaslarını işliyor. Fakat burada bizim karşılaştığımız başka bir mesele söz konusu. Fahrettin Raziden 2 asır sonra Batı'da Galileo diye bir adam çıkıyor. Bu elimde tuttuğu eser 4 son. asır sonra Tam, iki, 14. On, on asır 16. asır. Hazi'den sonra değil de... Han, taftazan, taftazani'den sonra. Taftazan, taftazan, taftazan, taftazan, taftazan, taftazan, e, Galile, bu elimde tuttuğu eser, e, İhsan Hoca'nın da belki konuşma boyunca sıklıkla atıfta bulunacağı, modern bilimsel paradigmayı oluşturan en temel metinlerden biri. Galile, Taftazani'nin bu eserinde e, kullandığı bilimsel e, teorili, teorileri büyük ölçüde kozmoloji, astronomi, matematik, bilgi felsefesi anlamında revizyona tabi tutuyor. Bugün biz... Bu kitap yazılmamış gibi mi acaba ile karşı karşıya geleceğiz? Bu birinci soru. Dolayısıyla bir, biz ile bugün nasıl ilişkiye geçeceğiz ve bu eseri nasıl değerlendireceğiz? Hala bu eser mutlak olarak tüm içerikleriyle kesin bilgi veren bir eser gibi muamele edeceğiz. İkincisi, peki Galile ile ne yapacağız biz? Yani Galile'nin bugün bilimsel teoriler açısından geçerli, doğru bulduğumuz tarafları olduğu gibi bu e, bizati İslam inançları e, esasları açısından sorunu bulunabilecek, eleştirilecek tarafları da var. İkinci bir örnek daha vereyim hocam. İslam ahlak teorisiyle ilgili olarak herkesin yine sıkça atıfta bulunduğu ve İslam ahlak teorisini kimden öğreniriz diye sorduğunda yine hemen müracaat edeceğimiz bir diğer İslam klasiği var. Osmanlı, büyük Osmanlı alimlerinden Kınalızade'nin ahlakı alayisi. Bu büyük çaplı eser esasında ahlak ve siyaset felsefesinin Osmanlı dünyasındaki Opus Magnum'dır şeyinde Kınarzade'nin de en temel eserlerinden biridir. Aynı şekilde bu eserinde %20'si bizatihi ne diyelim ahlakla ilgili olmakla birlikte bugün da kabul edebileceğimiz ahlak temel değerleriyle değerlerle yani. temel değerlerle ilişkili olmakla birlikte eserin %80'i klasik nefs teorisiyle. Üzerine kurulmuştur. Tevhsel. Klasik insan tıp anlayışı tevhsel. tıp teorisi <gülüyor> üzerine kurulmuştur. Bugün e, bu eserle bizim ilişkimiz ne olacak? Çünkü 20. yüzyılda mesela buradaki siyaset felsefesinden bahsediyoruz biz. Buna inanıyoruz. Fakat bizim gündelik hayatımız ve mevcut siyasi efendim operasyonlarımız işte şimdi göstereceğim temel eserlerden biri olan John Rawls'ın e, A Theory of Justice, bir adalet teorisi kitabı yer yer realist, pragmatik efendime söyleyeyim, yönlerine dikkat çeken ve makyabal geleneğini sürdüren bir eser bununla şekilleniyor. Siyaset yapıcılarımız İslam dünyasında bu kitapla değil, bu kitapla amel ediyorlar. Ama ona inanıyorlar. Ama buna inanıyorlar. Evet. Benzer şekilde son örneğimi vereyim. Hani meseleyi vaz etmek için nasıl bir sorunla karşı karşıyayız. Metafizik okumak isteyen herkes sin aklına İblis Sina'nın metafizi gelecektir. Ömer Türker Hoca'nın çevirdiği i̇bn Sina'nın Eşifa El İlahiyatı Metafizik Kitabı. Bu metafizik eseri bizim için çok anlam anlamlı. İşin doğrusu hem bir felsefe talebesi hem de İslam düşüncesi araştırmacısı. Ee, İslam düşüncesini bu eseri okumadan anlayamaz. Ee, yıllarını vermesi gerekir bu esere. Fakat bu eserdeki tüm tüm teorileri kabul etsek bile artık ihmal edemeyeceğimiz bir şekilde 18. yüzyılda bu eserdeki iddialarıyla büyük ölçüde hesaplaşan ve bir kısmını olumsuzlayıp iptal eden başka bir eser yazıldı. Immanuel Kant'ın Critic of Pure Reason, yani Saf Aklın Tenkidi Kitabı. Bu eserle nasıl ilişkiye geçeceğiz ve metafiziği bu bağlamda nasıl değerlendireceğiz? Başka bir sürü Yok, mesele hocam, var. İbrahim Hocam devam ee, edersen burada... ben kalkıp gideceğim. <gülüyor> yani Şimdi... o kadar şiddetli mi evet, Ömer Hocam? O tabii, kadar tabii. güzel ve... Çerçevelenmiş bir şekilde konuyu vazettin ki ağırlık çöktü. Yani düşünmem lazım. <gülüyor> Estağfurullah hocam. Şimdi ben size buradan hocam soruyu yönelteceğim. Artık o soruyla siz ne yaparsınız? Biz sizi evet, izleyeceğiz. Yani bombayı kucağımıza koyacaksın. <gülüyor> ee, şimdi buradan izleyicilerimiz hani şöyle anlamasınlar. Klasik İslam metinleri gösterdim, Batı felsefesi metinleri gösterdim. Bunlar karşısında bir tür kompleksle bu metinlerle biz ne yapacağız? Derdimiz bu değil esas itibariyle. Meselemiz şu. Ee, tevarüs ettiğimiz bin yıl boyunca üretilmiş ve bir kısmına inandığımız büyük ölçü, büyük bir kısmıyla hala amel ettiğimiz bir İslam düşünce geleneği var. Bu düşünce geleneği içerisinde üretilen bilgiler büyük ölçüde dönem içerisinde kesinlikle niteleniyor. Yani kesin bilgiler. Fahrettin Raz, Taftazani İbn-i Sina ve Kınalazade bu kitapları yazarken... 500 yıl sonra da buradaki bilimsel teorilerin geçerli olacağı varsayımıyla esasında yazdılar. Varsayım bile değil yani. binancıyla yazdılar. Ama başka türlü olmaz zaten o. Evet bugün... ama bugün biz işin doğrusu işte mesela Popper diye bir adam bilim tarihi, bilim felsefesinde bunun bazı sorunlarıyla karşılaştık. Bunun böyle olmadığını görüyoruz. Diyelim ki hiç kimse efendim cismin madde ve suretten veya kelamcı anlamıyla atom ve arazdan oluştuğuna inanmıyor. Fakat kelamı bunun üzerine inşa ediyoruz. E, mesele şu, e, son olarak şunu söyleyeyim. Biz İslam düşünce geleneğinden tevarüs ettiğimiz bu birikimi e, üzerine yeni bilgiler inşa edecek şekilde nasıl güncelleyebiliriz? Ve Batı felsefesinde üretilmiş ve içerisinde yaşadığımız, yani bunlar böyle kitap değil sadece. Yani bunlar hali hazırda içerisinde yaşadığımız modern dünyayı şekillendiren, Kurucu metinler, bunlarla da nasıl ilişkiye geçeceğiz e, sorusu var önümüzde. Ve biz bu programda e, esas itibariyle e, burada üretilmiş bilgilerin kesinlik ve doğruluk değerini 13. yüzyılda Fahrettin Razi'nin yazdığı El Metalibul Aliye adlı bir metafizik eseri var. E, metafizik, fizik, doğa felsefesi, mantık eseri. Bu eserde üretilmiş bir teori aracılığıyla biz bu soruların cevabını aramaya çalışacağız hocam e, bu bağlamda vazettiğim e, problemler etrafında e, konuşacak olursak e, razinin e, Efendim ortaya koyduğu bilim felsefesini e, söz konusu problemleri ele alacak şekilde biz nasıl değerlendirebiliriz veya belki siz bu problemleri bilim felsefesinin bazı öncülleri bağlamında daha açık bir şekilde vaz edebilirsiniz. Evet, biraz önce de espriyle Ömer Hoca'ya söylediğim gibi gerçekten çok esaslı bir soruyu vaz etti. Yani son 200 yılın İslam entelektüel tarihindeki önemli sorun bu. Kadim olanla nasıl yüzleşeceğiz ya da onunla nasıl bir ilişki kuracağız? Çağdaş durumla nasıl bir ilişki kuracağız? Ve bu ikisinden hareket ederek ya da hareket etmeyerek birini tercih ederek nasıl bir güncelleştirme yapacağız? Ben bu soruların aynen Raziye de sorulabileceğini düşünüyorum. Yani, no, yani İbn Sina'nın metafizi ile Razi'nin metalebini karşı karşıya koyduğumuzda yan yana koyduğumuzda ne oldu da Razi metaleb diye bir kitap yazma ihtiyacı hissetti? Hı hı. Yani sadece İslam klasikleriyle Batı klasikleri arasında bu ilişkiyi kurmak zorunda değiliz. Ee, Raziye Farklı bir şey söylemeye iten ne tür bir meydan okuma vardı evet. ya da ne değişti? Yani şimdi dedin ki Galile'nin e, eserinde ya da Galile döneminde işte Descartes'ler, Newton'lar, Hooke'lar filan yepyeni bir astronomi, kozmoloji, fizik teorisi ortaya koydular. Bu fizik, bu kozmoloji, bu astronomi teorisi bizim daha önce klasik metinlerin üzerine oturduğu bilimsel paradigmayı dönüşme uğrattı. E aynı şekilde Razi ile İbn-i Sinay'a benzer bir şey sorabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Yani Razi'ye kadar gelen bir şey gibi düşün bunu, bir balon gibi düşünelim. Bir balon şişti. Bağdat'ta 700'ün sonu 800'ün başında başlayan evet. bir balon şişti, şişti, şişti. Belli bir sınırı ulaştı. E 13. yüzyılda geldiği zaman ne oldu da bu balon revize edildi, dönüştürüldü? Başka bir şekle evrildi. Bence bunun sorulması lazım. Benim kişisel kanaatim izin verirseniz şöyledir bu konuda. Bence Razi döneminde 13. yüzyılda özellikle Herat'ta İslam dünyasında o zamana kadar geçerli olan evren resminde bir değişiklik ortaya çıktı. Bu evren resmini sadece fizik olarak düşünmeli. Bak bir soru, bir şey söyleyeyim. Ömer Hayyam ne zaman... Ya şey öğretti, 3. derece denklemlerini çözdü. 11. yüzyılda değil mi hocam? 12. yüzyılda tam işte Gazani'nin çağdaşı evet. ve e, Gazani'den daha e, uzun yaşıyor. Evet. Büyük bir ihtimalle e, razı o dönemde ya doğmuştur ya çocuktur. Yani şimdi soru şu, e, Merayam'dan önce İslam medeniyetinde hiçbir noktasında 3. derece denklem çözümü yoktur. Özellikle şey olarak, e, geometrik anlamıyla genelde bir tür analitik geometriyi kullanarak bir geometri çözümü yok. E başka bir soru. paraleller postulasının e, klasik gelenekten farklı bir şekilde ele alındığı dönem ne dönem? Kim? Ömer Hayyam. Nerede? Sayıları, irrasyonel sayıları da içerecek şekilde tanımlama teşebbüsüne kim girdi? Nerede girdiler? Herat'ta Şiraz'da, Nişabur'da kim? Ömer Hayyam ve etrafındaki matematikçiler. Hazini nerede yaşadı? İlk defa Yunan'dan itibaren gelen e, lokal gravitasyonu cisimlerin özgürlük ağır, özgür ağırlıklarını yeni yaptığı hassas terazi pratik empirik terazilerle aşan kim? Hazini nerede yaşadı? Aynı yerde. Yani kısaca e, özellikle Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti ve etrafında e, yaşayan alimler hı hı. pek çok alanda bunun örneklerini vermek mümkün. E, mevcut resmi Evet çok büyük bir dönüşüm uğratmadılar ama e, sınırlarını açtılar, dönüştürdüler. Fotoğraf yenilendi, resim yenilendi. Son bir örnek vereyim e, birinci madde çerçevesinde. Çünkü dediğim gibi Ömer hocamdan da dinlemek istiyorum bazı şeyler. Karaki nerede yaşadı? Herak'ta. Büyük ihtimalle Razin hocasıdır. Büyük bir ihtimalle. Ya, ve yine büyük bir ihtimalle ya Gazali'nin doğrudan, <gülüyor> <Evet. gülüyor> <gülüyor> e, Gazali doğrudan öğrencisidir ya da öğrencisinin öğrencisidir. Haraki <gülüyor> et tepsire ilmi ilmin ve müntehal idrak fi dirayet eflakında ne yaptı? Klasik astronomi teorisini İbn-i bıraktığı yerden alarak fiziksel astronomi ve matematiksel astronomi terkip eden dili yepyeni bir forma kavuşturdu. <gülüyor> e, ve bu da e, hem Razı'nın bildiği bir şey hem de Razı'nın Büyük ihtimalle meslektaşı belki de birlikte ders verdikleri Şerafettin Çamini'ye yine asıl kitapları yazdırdı. Kısaca isimlere bulmak istemiyorum ama şu oldu yani. Bağdat'ta çekilen fotoğraf Herat'ta yenilendi. <gülüyor> Şimdi biraz önce senin sorduğun çok güzel soruyla nasıl ki Nesefi Akaydindeki doğa felsefesi kognitif psikoloji fizik felsefesi ve benzeri şeyler bir 400 yıl sonra 200 yıl sonra değiştiyse 10. yüzyılda Bağdat'ta inşa edilen yapı da 12. yüzyılda, 11. yının sonu 12. yüzyılda, 13. yüzyılda değişti. Hı hı. Dolayısıyla artık yeni bir felsefe yapma ihtiyacı hasıl oldu. Hı hı. Bence işte Razi'nin farklı bir şey söylemesini mümkün kılan birinci şey, elindeki resmin, mesela optik teorilerinin, hareket anlayışının, astronomi anlayışının, tıp anlayışının ve benzerlerinin bir iki yüz yıl bir üç yıl önceyden çok farklı olduğunu görmesidir. Bu son derece önemli evet. noktadır diye düşünüyorum hocam. Evet. Evet. hocam. evet Ömer Hocam İhsan Hoca esasında biraz sonra konuşacağımız razici eleştirel felsefenin ortaya çıkmasını mümkün kılan şartlardan oldukça derli toplu bir biçimde bize bahsetti. Ben size bir soru soracağım hocam. Şimdi problemi daha iyi etmek için, anlamak için bu şerhlakayitte bir cümle okuyoruz diyelim ki açtım işte doğal cisimler <gülüyor> atomlardan ve arazlardan oluşurlar. Tanrı ancak bu teoriyle ispat edilebilirin. No, kapattım burada böyle yazıyor. Biz de öğrencilere bunu okutuyoruz. Ama bu teori bugün kullanılmıyor. Evet. Yani ve bu bunu şey taftazani yani insanlık tarihinin sonuna kadar geçerli bir cümle gibi yazıyor. Aslında Şimdi evet. yani bu bilim yani şunu öğrenmek istiyorum. Bu bilimsel önermeyle ilgili, bu bilimsel bir bilgi kesinlikle vaz ediyor. Bunu kesin bilgi olarak vaz ediyor. Razi bize diyecek ki bunu böyle bir kesinlikle vaz etmeyelim de bu tür bilimsel bilgiler söz konusu olduğunda e, hali hazırda ulaşabildiğimiz yey yani tercihe en çok şayan olan ve en elverişli teori bu olduğu için bunu kabul ediyoruz diyelim. Bizden sonra gelenler başka bir teori ortaya koyabilirler. Bilimin doğası itibariyle bir bilimsel önermenin, bizim Tanrı'ya, insana, eşeğe dair önermelerimizin bu kesinliğiyle ilgili sorunu biraz açabilir misiniz? Yani burada şu bütün meselelerle karşılaşmamızın nedeni aslında bilimin bu doğası. Şimdi aslında biraz geriden alalım. İhsan Hoca'nın söylediğine biraz geriden bir şey <gülüyor> diyelim. Bizim şu anda karşılaştığımız sorun kısmen felsefenin tercüme edildiği dönemdeki soruna benziyor. Yani kısmen benziyor. Bizim nasıl, hangi sorun hocam karşılaştığımız? Yani, ba programın başında vaz ettiğimiz yani evet. bir mevcut birikimimiz var. Tevarüz ettiğimiz birikim var. Bir de batı dünyasındaki yeni gelişmeler var. Ee, işte Bunlara nasıl muamele edeceğiz ve biz neredeyiz sorusu. şimdi Erken dönemde Hicri 200'lerde kapsamlı bir tercüme faaliyeti yapıldı ve Müslümanlar e, bir eski dünya mirasını Arapçaya aktardılar. Değil mi? Şimdi bu eski dünya mirası Klasik bilimsel teorileri. Evet yani, yani klasik yani. bilim teorileri. Şimdi bu klasik bir ben 13. yüzyılı bu dönemdeki faaliyetlerin bir neticesi gibi görürüm. Yani bir şekilde yani şiirsel bir ifadeyle bu dönemin gaye illeti gibi değerlendiririm. Yani şöyle aslında bunu tercüme edenler şöyle düşündüler, öyle anlaşılıyor yani. İslam dünyasında Hicri 1. yüzyılın sonlarından itibaren bir bilimsel faaliyet başlamıştı. Dua araştırmaları başlamıştı. Metafizik tartışmaları başlamıştı. Bilgi teorisi kitapları yazılmaya başlamıştı. Ta 131'de vefat eden Vasıl bir Kitab-ül Marife isimli bilgi teorisine dair kitapları olduğunu anlatıyor i̇bn Nedim bize. Yani kendi gördüğü kitapları anlatıyor. Yani erken dönemlerde bu faaliyetler yapılmış. Bunları İslam dünyasına aktarmakla kendi hakikat araştırmalarının bir parçası haline getirmek istediler. Hı hı. Fakat bu sancılı bir süreç. Yani bu dönemde de Müslümanlar aslında veyahut da İslam düşüncesi birikimi aslında kendisiyle hemence telif edilemeyecek bir birikimle karşılaştı. Yani mevcut birikimleriyle hemen doğrudan temas ettiğinde telif edilemeyecek, yeni yeni ürünler doğurmaya vesile olacak bir birikimle karşılaştılar. Bence biz bazı varsayımları gözden geçirmemiz lazım. Birincisi şu, şimdi bu tafta zanneden örnek verdik ya. Evet. Taftazani'den, diyelim ki geriye doğru gidelim, Cüveyni'den, işte e, Gazali'den yahut İmam Eşari'den matut örnekler verebiliriz. Kelam içerisinde yani bu düşüncenin tarihinde bir, doğa araştırmalarıyla değerler ve metafizik düşünce arasında irtibatın gevşek olduğunu gösteren çok ciddi metinler var. Yani biz mesela diyelim ki metafizik ilkeleri ya da Tanrı'nın zatı sıfatları yahut iman e, meselelerine ilişkin e, temel cümlelerle tabiat teorisi arasında ilişkiyi kitaplarda zaman zaman çok sıkı bir örgüyle e, karşılaşsak bile yani böyle bir örgüyle bu ilişkinin kurulduğunu görsek bile bunu naksedecek örnekler var elimizde. Mesela Debusi'nin El-Emedül Aksası bildiğimiz El i Sünnet Akaidi'nin atomci teori değil de madde suret teorisine dayanarak ispatlandığı bir kitaptır. Yani müteahhir derim razi sonrası dönemdeki eserler aslında yani metafizik ile fizik arasında zorunlu bir irtibat olmadığını, aynı meselelerin çok çeşitli fizik teorileriyle ele alınabileceğini gösteriyor. Yani bir yani bu şeyi biraz gevşetebiliriz. Yani bizim değerler dünyası dediğimiz şeyle yani değerler alanıyla ilaveten metafizik düşünceyle bilimsel teoriler arasındaki ilişki ön gördüğümüz kadar yahut temsil gücü yüksek eserlerde sıkıca örüldüğü kadar güçlü olmayabilir. Yani burada bir revizyona ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Ama ana ana caddeyi dikkate evet. aldığımızda e, o ilişkinin sıkı olduğunu görüyoruz. Tabii hocam. tabii şöyle Sistanlar hocam ilişkiyi da... iki türlü değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Birincisi eğitim ilişkisi. Yani biz kelamın metafizik bahislerini da felsefenin metafizik bahislerini matematik ve fiziği dikkate almadan anlayamayız. Bu talihi bir ilişki var. Yani kavramlar orada üretiliyor, burada kullanıyor. Bir takım kavramlar diyelim matematiğin kavramları, fiziğin kavramları metafizikte kullanıyoruz. Bir takım kavramlar, tıbbın kavramları bunları ahlakta kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani ahlakçı insan bedenle ilişkin varsayımlarını hı hı. bu alanlardan alıyor Yani doğal varsayımları, doğal Siz ilkeleri... Siz zannederim şu soruya cevap arıyorsunuz herhalde hocam. Yani bu metinler içerisinden bugün de bizim sürdürebileceğimiz evet. temel öncüller var ahlak Vardım. ve metafizikle ilgili. Tabii, tabii. Bunlar da esasında Razi'den önce bazı isimler de bilimsel teorileri bu süreklilik arz eden öncülleri yorumlamak için kullandılar. Evet, benzer, Değiştiklerinde de değişik değişilmiş değişik, evet. haliyle kullandılar. Şimdi Razi'nin çabası bize şunu gösterdi. İslam dünyasında şunu gösterdi. Yani kelam kitaplarının eski tarz üzerine yazımı ya da felsefe kitaplarının eski tarz üzerine yazımı bizi yanıltmasın. Razi'nin çalışmaları bize e, tabiat ve matematik alanında ortaya konulan görüşlerin, ee, Aristoteles'in 5 sanatında yani Burhan, Cedel, Hitabet, Safsata ve Şiir e, formasyonuna uygulandığında pek çoğunun aslında bilimsel seviyeye gelmekte zorlandığını gösterdi. Bu bir. Hı hı. Bakın biz buna Razi'nin şerur işaratına pek çok örnek bulabiliriz. Mesela diyor ki Razi Hocam orada bu konuda şimdiye kadar ileri sürülen görüşler diyor bir seviyede. Ne demek hatabi? bilim evet, harik. Retorik evet. ama otoriteye dayalı çalışmalar. Yani Hı -hı. diyelim ki bir bilim adamı bir görüş ortaya atıyor. Bilimin retori hani camideki retorik gibi ya da sokaktaki retorik gibi olmaz. İşte hocam tam da burada evet. e, şunu vurgulamak lazım. Gazzeali'ye, şey razi bunu söyleten ne? Şimdi biraz önce dedim ki e, 11. yüzyıl yani hemen Gazzeali ve sonrasında özellikle Orta Asya'da e, Selçuklu evet. merkezi etrafında e, evrenin Resmiyle, kozmoloji, astronomi, matematik ve benzeri konularda yeni resimler ortaya çıktı. Şimdi bu Razi'ye ne sağladı biliyor musunuz hocam? İlk defa belki de bilgiyi doğru, daha doğru, çok doğru, biraz daha doğru gibi tasdif etme imkanı sağladı. Hocam tam da buradan ben size bir evet. soru sorayım oradan devam edin. Şimdi biz Razi'nin eleştirel felsefesini şimdi konuşuyoruz da izleyicilerimiz hani Razi bir şey yaptı diyorsunuz da ne yaptı diye soracaklar. Ona birazdan geleceğiz. Bu aslında şu an sizin hocam felsefe tarihçisi değil... ...felsefeci, filozof kimliğinize hitap ederek soru soruyorum. Ee, bu dediğiniz noktadan... ...mesela aslında dediniz ya hani... ...12. yüzyıldaki yeni resim... E, ...Raziye ya bu resim ila nihaya böyle kalmayacakmış. Evet. İzlenimi verdi. Bu Karl Popper hocam. Hı hı. Ee, aslında hani bilim tarihçisi olarak evet. siz zaten... Bilim felsefeci, Bilim felsefesi kitabı bu. Bilim tarihinde teorilerin sürekli değişmesi... Karpopra mutlak kesinlik iddiasının Olamış eleştirilmesi canım. gerektiğini söyledi. Şimdi soracağım soru şu İşte tam şu da Razi'ye bunu söyleten bir bağlam var. Ömer Hoca biz bunu konuştuk evet. aslında. Evet. Benim kişisel kanaatim, bu benim yorumum, tartışılabilir. İlk defa tarihte bence epistemolojiyi tarihselleştiren kişidir Razi. Yani o döneme kadar bilgi bir tür transendent bir muamele görüyor aşkın. aşkın. Yani, evet. Insan. Ondan ve dolayısıyla kesin e, değişmez, sabit. Razi İbn Heysem'in optiğini önüne koyunca bu biliyorsun İbn Rüşt'te de benzer bir problem var. İbn Rüşt e, İbn Heysem'in optiğini bir türlü Aristoteles optiğiyle uyuşturamıyor. O Aristoteles'i bildiğimiz İbn Rüşt birden diyor ki, e, ya bak kusura bakma yani üstad İbn Heysem burada empirik olarak doğru söylüyor. Dolayısıyla ben İbn Heysem'i tercih edeceğim diyor ve ediyor. Şimdi düşünün siz. Elinizde Euclid'in Optik kitabı var. Çok reel konuşuyorum, yani teorik münazalar bir kenara bırakıyorum. Euclid'in Optiği matematiksel Optik, değil mi? Aristoteles'in Optiği var. Bir de İbn Esem'in Optiği var. Üç ayrı. bilim adamı olarak, bilim adamı olarak bunların hepsiyle muhatapsınız. Ve bir tür deneme yanılma yoluyla da bunları denetleyebiliyorsunuz. Böyle bir gücünüz olduğunu düşünün. Ve İbn Esem'in Optiğinin doğru olduğunu Gerçi, en azından o dönemdeki şartlarda gerçekliği tasvir ettiğini daha doğru bak daha doğru tasvir ettiğini El Yak dediği bu zaten daha doğru tasvir ettiğini yakaladınız ne yapacaksınız şimdi bir kere bu size şunu veriyor bir bu eser ne zaman yazıldı şu tarihte kim yazdı İbn Eysem Aristoteles ne zaman oldu Milattan önce 300 e, İbn Eysem Milattan sonra 1039 demek ki bilgi sabit değil dünya ilişkin resimlerimiz değişebiliyor. Şimdi razi bunu fark etti ve bilgiyi tarihselleştirdi. Bakın örnek vereyimse Muhassal, mulahhas gibi eserlerde e, razi'nin yaptığı nedir? Bir her kavramın tarihsel bir okumasını yapıyor. Değil mi hocam? Evet. Siz daha metinler aşinasınız. Ve dolayısıyla raziye razi iki türlü okuma imkanı veriyor. Bir e, nasıl diyelim e, tek katmanlı sistematik bir okuma, yani Olayı, olguyu, sorunu kendi içerisinde okuma, buna sistematik bir okuma diyebiliriz. Bu bir e, yatay okuma, bir de dikey okuma veriyor. Aynı kavramı Aristoteles nasıl, alınmış, nasıl ele almış, Hellenistik dönemde nasıl ele alınmış, İbn Sina nasıl ele almış, İbn Sina'dan sonra nasıl ele alınmış, kendisi nasıl ele alıyor. Evet. Dikey bir çok katmanlı sistematik bir okuma sağlıyor. Ben e, Razin'in hemen hemen tahkik yöntemini de yaratan zaten bu çok katmanlı sistematik okuma. Evet. E, Üstad e, Ömer buna katılıyor zannediyorum. Tahkikim ben eleştirel evet, okuma evet. diye düşünüyorum. Evet o yüzden eleştirel felsefe. Ha onlar mı evet. dedi? Tamam. Evet. Denk gelmiş o zaman. Hemen hocanın tamam. bu, buradan e, söylemişim. Dolayısıyla e, Razi e, bir olguyu ya da bir olayı bu, ister resme ilişkin olsun ister o resmin yorumuna ilişkin olsun e, değiş ise 2000 yıllık bir perspektifi oturup oturtup yorumlayabiliyor. Ve buradan şunu fark ediyor. Bilgi İzafi demiyorum bakın yani keyfi değil ama izafidir. Keyfi değil izafidir. Yani tarihsel süreç içerisinde değişebilir, başkalaşabilir. İşte buna ben e, bilgi teorisinin, epistemolojinin ve bilginin tarihselleştirilmesi adını veriyorum. Hı. Bunun en güzel örneği hocam e, 12. yüzyıldan sonraki çalışmalarda 12 yüzyıldan öncekisi felsefi ve bilimsel mirasa bir tür tarihsel döküman müamelesi yapılmıyor mu? Evet, baziden sonra. Yalnız Değil hocam mi? bir şey ekleyeyim müsaadenizle. Tabii, tamam. Ee, İhsan hocam şimdi bilim tarihi yani bilim böyle daha ziyade matematik, fizik teorilerden hareket ettiği için herhalde oraya vurgu yapıyor. Şimdi Ben bildiğim e, sesi çalıyorum e, hocam. Estağfurullah. Şimdi ben biraz meseleyi daha ziyade metafizik ve kelam tarihi açısından değerlendirmeden yana zihnin biraz da formasyonu öyle. Yani bunu tam olarak e, Razi'nin dönemiyle ilişkilendirmek biraz önceki döneme haksızlık olabilir şu Hayır, manada hocam. Şimdi hocam, hocam klas müsaade ederse müsaadeniz. Klasik gelenekte bir fikir o fikre son halini vermiş insana nispet edilir. He. Mesela diyelim ki Farabi bir kavram ortaya attı. Fakat i̇bn Sina buna son halini verdiyse o i̇bn Sina'nındır. Sina'nındır. Ben Razi'ye eleştiren okuma nispetle ilgili demeyeceğim. Yani Başka bir ya, şey söyleyeceğim Razi bunları evet. nasıl diyelim açılımını tamamlattırdı. Evet, tabii, tabii. Diyelim. Razi burada, o yüzden diyoruz ya Razi gayi oldu. yani evet, Orada hemfikiriz. Evet. Fakat şu bilgi konusunda önceki dönemle bir irtibatı var Razi'nin ve bence burada kilit adamlardan bir tanesi Gazali'nin hocası olan Cüveyni. Rivayetlerde Razi'nin yani tabakat kitaplarında Razi'nin Cüveyni'nin 12 bin varaklık kitaplarını ezberlediği söylenir. Burada Bakın sadece matematik ya da fizik alanında değil metafizikte bile diyelim ki kelamın bir sorunu var değil mi? Tanrının sıfatları. Yahû Muammer çıktı mana teorisini ileri sürdü, elediler. Mutezile çıktı zatın aynılığı teorisini ileri sürdü, süreç içerisinde ehli sünnet bunu kabul etmedi, eledi. Eş'ari zatın aynı gayrı değildir dedi. Mesela Mutezile içerisinde en üst revizyon ahval teorisidir. Ahval teorisi. Ahval teorisi sadece Mutezile içinde değil. Ehl-i Sünnet mütekellim onu tarafından da benimsendi. Yani Bakırlani ve Cüveyni hal teorisini bir dönem benimsediler. Bakırlani bütün ömrü boyunca benimsedi. Hatta bakın Razi'ye en benzer şeyler, yani Razi'nin eleştirel okumasına en benzer okumalar Cüveyni'de ortaya çıktı Razi'den önce. Tabi Razi zirveyi temsil ediyor. Ayrıca de Şimdi mesela diyelim ki Cüveyni şeyi ele alıyor. Bakırlani'nin haller teorisini ele alıyor. Bakırlani bazı eserlerini reddediyor, kullanmıyor pozisi serende kullanıyor. Bunlar aynı dönemde yapıyor. Nasıl yap? Bunu niye yapıyor diyor Cuveyni evet. soruyor. Söyle fazla uzatmayacağım. Evet, yani esnaf. bir irtibat kurma bakımından. Diyor ki Cuveyni, aslında her iki teori de esaslara uygun. Üstad bunu göstermek istiyor diyor. Yani biz temel kabulümüz ne? Diyelim ki Allah'ın bilen olduğu, alim olduğu. Temel esas bu. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Biz ahval isim verilen teoriyle de, de açıklayabiliriz. Başka bir teoriyle de, de açıklayabiliriz. Yani işte diyelim ki Eş'ariliğin meşhur teorisi de açıklanabilir. Yani usule uygunluğunu ya da yöntem açısından baktığımızda yönteme uygunluğunu kastediyor diyor Cüveyni. E. Şimdi Cüveyni Burhan da önceki dönemin bilgi teorisine dair güçlü eleştiriler getirdi. Yani Eş'ari geleneğin, Mutezile geleneğin bilgi teorisine dair güçlü eleştiriler getirdi. Eş, Mutezile gelenekte bunu Ebu Haşim yaptı. Kadaplu Cebban'a da güçlü bir yazılı geleneğe dönüştü. Yani işin bir tarafı bu. Ayrıca Razi şunu fark etti. Yani bir bu geleneği tevarüs etti. İki, İbn Sina ya yani bu zorunlu varlık, mümkün varlık ve vücut mahiyet ayrımıyla yani senin hani tezde ısrarla hani böyle yani ayrıntılı bir şekilde ele aldığın mesele. Yani bu ayrımla İbn Sina daha önceki gelenekten tevarüs edilen pek çok meseleyi yeniden ele aldı hocam. Hı hı. Yani pek çok delili delil olmaktan çıkardı. Birçok yeni delil ihtas etti. Razi bunları fark etti. Mesela Razi diyor ki Birçok pek çok konuda diyor bu daha önce bilimsel değildi, bilimsel hale geldi. Halen bilim otoriterlerinin görüşlerine göre devam ediyoruz. Yani doğru. Yani bu eleştirel okuma gerçekten razı ile İslam düşüncesine mal oldu hocam. Şimdi İslam hocam da düşüncesi... bir öncekinden farkı şu bence. Neticede paradigma içi tartışmalar hiçbir zaman bitmez. Bitmiyor, yani siz Newton'cusunuz diyelim evet. ya da o Aralarda çok okuma yapabilirsiniz. Ama yeni bir, farklı bir e, bakış açısı kurmak başka bir şey... Razi ile birlikte şimdi şöyleyse yapıp biraz kaydı artık. Hocam bu biraz Bayağı... tarz... Hayır, hocam bu mesela bu biraz şey olacak. Razi'nin tarihsel kaynaklarına girmeyelim de Razi'nin neyi baş... Razi'yi kendinde konuşalım. İsterseniz e, hem tartışmayı biraz daha toparlamak bağlamında e, Razi'nin bu eleştirel felsefi geleneği inşa ettiği en önemli metinlerinden birini tanıtalım. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'ne gittik hocam, müsaadenizle. Hmm. E, hmm. Mülakhas, Fil Hikme, Vel Mantık, Razi'nin en temel eserlerinden biridir. İzleyicilerimizden... Klasik gelenekte en çok kullanılan ama henüz daha tam anlamıyla evet. bir edisyon kliti evet. olmayan bir eser. Bu kitabı bir tanıyalım, sonrasında artık Razi'ye döneceğiz. Mülakhas, Mülakhas, Fil Hikme, Vel mantık. mantık, 13. yüzyılda yazılmış. En temel felsefi eserlerden biridir ve henüz e, ilgililere duyurmuş olalım. E, kamilen bir edisyon kritiği yapılıp bilimsel neşri de e, bir doktora tezi olarak hazırlanan da henüz mantık yayınlanmadı. Mantık ama kısmı. İran'da mantık kısmını İran'da yayınlandı ama eserin tamamı henüz yayımlanmamıştır. Bir eseri bir tanıyalım. Fahrettin Razi'nin i̇bn Sinacı felsefeyi eleştirel bir gözle okumaya tabi tutarak kendi metafizik öncülleri bağlamında yeniden yorumladığı El Mülahhas Fil Hikme Vel Mantık adlı eseri, Razi külliyatının köşe taşlarından birini oluşturmaktadır. Mantık, fizik ve metafizik bölümlerinden oluşan bu eser, yeni eşareliğin i̇bn Sinacı felsefeyle girdiği yaratıcı-dialektik ilişkinin boyutlarını gözler önüne sermekte ve kelamcılarının i̇bn Sina felsefesini terminolojik açıdan tevarüz eder gibi göründükleri birçok yerde nasıl kavramsal dönüşümler yarattıklarını göstermektedir. Yazıldıktan sonra 13. yüzyılın meşhur mantıkçı ve filozoflarından Katibinin El Münassas adıyla şerh ettiği bu eser, özellikle mantık söz konusu olduğunda müteahhir dönem İslam düşüncesinin belirleyici metinlerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki müteahhir dönem mantık kitaplarında raziye Atfen imamın görüşü olarak aktarılan, neredeyse tüm değerlendirmeler için müracaat edilmesi gereken kaynak, el mülahhasın mantık bölümüdür. Üsküdar'daki Hacı Selim Ağa Kütüphanesi başta olmak üzere İstanbul'un birçok yazma eser kütüphanesinde mükemmel nüshalarına sahip olduğumuz El Mülahhas ve onun eşsiz şerhi El Münassas, bilimsel neşir ve tercüme çalışmaları için araştırmacılarını beklemektedir. Evet, doğrusu El Mülahhas, İhsan Hoca'nın birinci bölümde söylediği gibi, Fahrettin Razi'nin kendisine kadar gelen felsefi birikimi çok ciddi bir eleştirel, tam bir döküm e, sistematik dökümüne tabi tuttuğu çok tamam. güçlü bir e, metin, kritik metni. Buradan e, başlayarak hocam, isterseniz e, bu Ömer hocanın kavramsallaştırmasıyla sizin de e, şey yap tavsiye ettiğiniz üzere Razici eleştirel felsefe nedir? Kaynaklarına e, ilk bölümde değindik. Şimdi biz e, ne kastediyoruz? Evet. Razici eleştirel felsefeden. Bunu ben de i̇ki, bir anlamak ben istiyorum Ben iki cümleyle hocam. söyleyeyim. Yani benim anlayacağım e, orta, şekilde. Ortada bir karıştırayım. <gülüyor> Ömer <'ya> bırakayım meseleyin. <gülüyor> Bence Razici, Razinin getirdiği önemli şey. Bakın tekrar ediyorum. Bunu Razi tek başına yapmıyor. E, tarihsel bir atıf yaparak devam edeyim. Merv'de hem Büyük Selçuklu, özellikle Sultan Sencer'in ve akabinde de Hazrem Şahlar döneminde asıl etrafında 50 tane filozof bilim adamı var. Birinci dereceden önemli olan. Bunlar daha çalışıyor biliyor muyuz bilmiyoruz. Böyle bir ortamda elbette varlığa geliyor ama formülasyonu o yapıyor. Nedir razını getirdiği? Ne Şudur. Bilgiyi insana indirgiyor gökyüzünden. Translendent olan bilgiyi insana indirgiyor. Diyor ki insan bilgiyi inşa eder. Yani şöyle insan bir ayna değildir. Ben şu kitaba bakıyorum. İşte e, i̇ntiza ve tecrit yoluyla oradan asarını aktarıp Onun mahiyetini elde ediyorum Onu idrak ediyorum e, Belirli kozmik e, Psikik yapılara gidip geliyorum Değil e, İnsan şu kitabın bilgisini elde ederken Kitap kadar O bilgide kendisini de bir inşa edici olarak katıyor Yani kısaca Türkçesi şu Bilgi dediğimiz hadise çift yönlü bir hadisedir e, Nesneden gelen izlenim Ve insanın aklından katılan yapı Sentezdir. Dolayısıyla insan bilginin e, mütemmin bir cüzüdür. Bir parçasıdır. Bunu söylüyor. Bunu söylediğiniz an artık bütün bir miras başkalaşmıştır. Peki Geçmişten. Ömer Hocam siz ne anladınız İhsan Hoca'nın söylediğinden <gülüyor> ve siz nasıl yorumluyorsunuz? Çok mu özet oldu? Anlaşılmaz yok, mı oldu? Yok. Hani ben yok, nasıl devam edelim sizin edelim hani devam edelim diye. Evet. İhsan Hoca'nın yorumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz evet. nasıl açıklıyorsunuz eleştirel felsefeyi? Bu eleştirel felsefesiyle ilgili aslında yani Razi'ye açısından trajik bir durum olduğunu düşünürüm ben. Sebebi de şu. Razi ömür boyunca bir İhsan Hoca'nın gökyüzünde dediği bilgiye ulaşmaya çalıştı. Hı hı. Razi enteresan bir adam. Ama ölümüne doğru da dedi evet. ki yok ya bu olmuyor <gülüyor> bu dedi. Olmuyor dedi. Evet. Şimdi, şimdi buna çalıştı Razi. Ne demek hocam bu gökyüzünde bilginin yok, olması yani? Yok şu demek yani. yani. Hakikat bilgisi. Yani hakikat bilgisi şu demek. İnsandan bağımsız bir, evet. insandan bağımsız. Tarihsel mutlak, şartlarımızdan. Tarihsel şartlar. Zaman mekan üstü Evet. Bizim hakikati elde etmemizi mümkün kılan bir bilgi var mı? Evet. Ee, İbrahim sen de çok iyi biliyorsun ki Kant saf aklın kritiğini yayınladığı zaman bir Alman şair gelip ne diyor? Üstat diyor bu kitaptan sonra artık hakikati bilir, bilip bilemeyeceğimiz konusunda bana ne dersin? Maalesef bilemeyeceğiz diyor. Ne yapıyor bu adam? O akşam intihar ediyor. Bu basit bir şey değil. Evet. Niye? Basit bir şey değil. Çünkü bu bilgi sadece evrenin resmini elde etmiyorsunuz. Ona göre yaşıyorsunuz. Yani ben hocam şu şuna benziyor. Ee, ...ben bu kitabın %80'ini çıkardığım vakit yapmam gereken artık yeni bir kelam metni yazmak. Evet, ben de intihar evet. edebilirim hocam yarısı. Ben bunu okutuyorum yani. Yok, yeni bir yok. kitap yok en uzak ait metni yani. <gülüyor> yok, şöyle yani. serisinde Onu siz tarihsel bir metin olarak okutuyorsunuz. Hayır hocam, tarihsel metin olarak okutmuyoruz. Yani bir şeyimi anlatayım size, Hani meseleyi e, buzağa kavuşturmak bakımından... Bunu felsefe bölümündeki öğrencilere tarihsel metin okutuyorum. Almanya davet ettiler bir gün beni. Dediler ki buradaki öğrencilere İslam inancını anlat kelam. Aldım bu kitabı gittim hani ben de buradan anlatayım. Ya anlatıyorum işte ne yapıyorum? Buradaki %10'u inanç esasları da %80'i diyorum ki cevher, aras, renk teorisi var, koku teorisi var. Öğrenciler böyle bakıyorlar bana hocam yani bu koku teorisini biz hiç anlamıyoruz. Çünkü 500 yıl önceki koku teorisi, renk teorisi, atom teorisi... Burada, orada, %80... orada ama bizim bilim tarihiyle düşünce tarihi ilişkimizdeki metodolojiden kaynaklanan, yöntemden kaynaklanan bir sorun var. Biz hocam, düşüncenin hocam. tarihte kalan kısmıyla e, tarihi olan kısmını birbirine karıştırıyoruz. İşte bu. Yani biz Değil razici mi? veya dediğiniz hakikati bunun tamamını e, gökyüzündeki siz dediniz ya hani öyle gördüğümüzde sonra siz de razi de bana dediğinde hocam, bütün bütün e, bunun çabalar... bu kısmı gitti. Ama elimizde o zaman bir kelam netli evet. verin hocam. Hakikat, eşyan hakikatini bilme... Tabirini kullanıyor musunuz? Evet. Bunun iki anlamı var aslında. Birincisi, disiplinin konusu her neyse, hangi mevcutlar grubunu inceliyorsa, o mevcutlar grubu hakkında genel geçer hükümlere ulaşmak. Hı hı. Yani külli hükümler dediğimiz evrensel hükümlere ulaşmak. İkincisi ise, bütün bu bilgilerin bizi ulaştıracağı nihai bir şey olarak, hedef olarak Tanrı bilgisine ulaşmak. Marifetullah yani. Şimdi daha önce Gazali zaten dedi ki, ey insanlar, Bizim hakikate ilişkin idrakimizin iki yönü vardır. Bir yönü Tanrı'ya ilişkin idrakimizdir. Öbür yönü de bizim kulluğumuza ilişkin bir idraktır. Şimdi hocam iki burada daha sistematik gitmeye müsaade eder misin? Estağfurullah hocam. Hocam şimdi e, metalibin girişinde e, ki sıralamayı takip edersek nereden başlıyor şey razı? Birinci faslın adı ne? Yani Bilgin... nereden? Hayır hayır birincisi bilgi nedir? Hele bilgi, bilgi, bilgi sonra... nedir? Onu Sonra ikinci fasıl bilgi kesin ve yakini olur mu olmaz mı? Evet. Üçüncüsü ne? Yöntem. Acaba o hakikatin bilgisine bir yöntemi var birden farklı yöntemi, yöntemi var ve işin garibi bütün alanlardan örnek veriyor. Yani Gaza, şey, razıya şunu diyemezsin efendim bu senin anlattığın bilimsel bilgi bu senin anlattığın matematiksel evet. bilgi değil. İlahiyattan örnek veriyor bu Ömer hocamı nakseder. Bak ilahiyattan örnek veriyor, psikolojiden örnek veriyor, matematikten örnek Daha veriyor. Daha ben Ömer hocam ne dediğini anlamadım ee, hocam. E, Naksetmez dediği mi? İnsan nefsinden örnek veriyor. Diyor ki ya bunlarla ilişkin bilgimiz bile problemli kardeşim. Nereden sen kesin evet. yakini bilgiden bahsediyorsun? Yok ben şey için söyledim. Sonra şimdi müsaade edersen. Diyor ki e peki diyor, böyle çetrefil olan, mikat diyor değil mi hocam? Mikat ve akit diye bir tabir kullanıyor son fasılda. Bu kadar çetrefilli olan bir bilgiyi zapt kelimesini kullanıyor. Nasıl zapt edeceğiz? Yani nasıl yasalaştıracağız? Razi yasaladan vazgeçmiyor. Yani bilemeyiz demiyor Razi. Onun için Razi'ye ben e, iyimser şüphecili, şüpheci diyorum. Şüpheci. Ya da yöntemsel şüpheci e, ha, diyelim. Yöntemsel şüpheci Tabii. de olabilir. İyimser ama zapt kelimesinin klasik e, bilimde ...yasalaştırma anlamına gelir. Yani belirli olgu ve olayları... ...bir kavram altına ya da bir yargı altına toplama. Metne bakarsan diyor ki... ...insanın üç durumu vardır. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Bu nedir? Bilgiyi zamansallaştırıyor. Zaman zaman içine koyuyor artık. Geçmişimize ilişkin, şimdi ilişkin ve geleceği ilişkin. nasıl Razi... ...bir taraftan o kadim mirasın tarihselliğini görüyor... Ama öbür taraftan şeyden vazgeçmiş değil. Ömer Hoca orada haklı. Yani hala tabii, tabii, arayış içerisinde. Evet. Ama bunu yaparken e, artık nasıl diyeyim? Yani çok amiyane bir tabiri. Edebi duygusal gitmiyor. Tahkik yöntemi de zaten budur. Yani o duygu durumunu eleme. E, bütün varyantları, değişik bakış açılarını, alternatifleri. E, bak ben tahkiki şöyle görüyorum. Hocam ona ne der bilmiyorum. Özellikle matematik bilimlerdeki Hı. uygulanışını size söyleyeyim belki metaliste de böyledir. Eskiden herhangi bir olguyu ya da olayı ispatlamak için bir kıyas yeterliydi. Siz onun dırlığını gösterdiğiniz zaman bu şöyle dir dediğinizde bitmişti. Ama tahkik yöntemlerinin özelliği özellikle matematik bilimlerde ona getirecek tüm muhtemel itirazları tüm istisnai durumları da ele alıp onları da elemek. Yani Burhan'dan bir üst yöntemdir tahkik. Yani sizin Sağlam dediğiniz bir bilgiye Gelecekte Muhtemel tüm itirazları Tüm eleştirileri tüm kritikleri dikkate alıp Onu Sanki 100 yıl sonra da Eleştiriden korunacakmış bir şekilde Paketlemeniz Çerçeveleniz çerçevelenmeniz idi Dolayısıyla burada e, Razi'nin şeyini e, Tavrını ele aldığımızda bizzat metninin içindekiler Bunu veriyor zaten Yani Razi'nin bütün derdi bilgi ve bu bilginin insan Ben buna e, Humanization of Knowledge diye bir bakımda şey bakalım. Bilginin, bilginin insan eleştirilmesi adını vermiştim. Yani bilgi bizi aşan bir şey değil. Herhangi bir yerde değil. Böyle bir bilgi olabilir mi? Olabilir. Bu bir. İkincisi, e, yine Ömer Hocam'ın söylediğinden hareketle söylüyorum. Bilgi sadece tek bir yöntem değil ki. Evet. Yani biz bunu da e, karıştırıyoruz. Yani burada eleştirilen bilgi, burhani bilginin, o tahkik versiyonuyla e, evrenin bir resmini kesin, yakini ve cazim bir resmini elde edemeyeceği. Elde, Yoksa eee Raziye ki sen keşfi yöntem, işte tecrübi yöntem, ne bileyim hadsi yöntem, şu yöntem yani başka bir... başka çünkü şu, biz orada değerlendiriyor zaten. Yani, yani biz insan kognisyon... metafizikle ilgili ikinci bir yöntem olarak keşfi değerlendiriyoruz. Yani biz insan kognisyonunu bir bütünlükle olarak düşünüyoruz. <Gülüyor> Şimdi çağdaş bilim felsefesi açısından bakalım ona ya. Biz e, <gülüyor> Edebi bilgimiz var, estetik bilgimiz var. Politik bilginin türleri bitmez. Ee, önemli olan burada şu. Bu adamların eleştirdiği ya da razinin kendine konu kıldığı şey e, istidlal dediğimiz rasyonel aklın e, yöntemini A'dan B'ye B'den C'ye gidecek şekilde basitleştirirsem bu bilgiyi her türlü anana uygulayabildiğimiz uygulamaz mıyız? Tıpkı Kant'ın Nifton'cu bilgiye söylediği gibi. Dolayısıyla, dolayısıyla burada e, razinin Yöntemini bütün bilgi türlerine şamil gibi düşünmememiz lazım. Evet. Yalnız şöyle... Hocam, e, o, sizin bir önceki cümleniz yarım kaldı. Benim evet. de aklım oraya takıldı. Ee, İhsan Hoca yine biraz önce söylediği gökyüzünden yeryüzüne indirme bilgiyi e, meselesini e, açtı. Onu da siz de izah ediyordunuz evet. onun üzerine. Şimdi bil yani e, hakikat bil... Oradan Razi'ye geçeceğiz. Evet, Razi'nin bir evet. pasajına. Evet. Şimdi hakikat bilgisi demek böylesine yani... <gülüyor> İlahi bir durum aslında. İlahi bir bilgiye ulaşmak demek. Yani hakikat bilgisi dediğimiz şey bu. Bunun içine tanrı bilgisi girer ve bilimlerin araştırma konularıyla ilgili genel geçer evrensel yargılar elde etmek. Değişmez yargılar elde etmek evet. girer. Hı hı. Zaten felsefenin bir ismi biliyorsunuz Ulümü Hakikiye. Evet. Yani bundan dolayı bir anlamda Ulümü Hakikiye deniyor felsefeye. Şimdi Razi aslında enteresan bir tip. Sonraki dönem Sufilerde de Biliyorsunuz nazar yöntemiyle, nazar yönteminin zirvesi fakat hakikate ulaşamamış insan tipi olarak kabul tabii edilir. Tabii tabii Mesnevi'de falan öyle anlattılar. Sebebi şu, şimdi Razi'ye gerçekten böyle bir noktaya ulaşabilir miyiz? Amacı buydu, ömür boyu bunun için çalıştı. Eleştirel yöntemi de bu ya açıdan şu. Bir trajedi demiştiniz. Evet, Razi evet bu bir trajedi, adam bunu ulaşmaya çalışıyor. Gerçekten var mıdır, yok mudur? Bütün derdi de bu. Eleştirel yöntem de burada ortaya çıkıyor. Şimdi aslında eleştirel yöntemin çok ayrıntısına girdiğimiz zaman, yani kısaca özetleyebiliriz. Evet. Normal şartlarda bizim iki tane bilgi kaynağımız var. Yani bilgiyi üreten akıl ama akılın ya kendinden bilgileri vardır, yani apiroli bilgiler dediğimiz şeyler vardır, evveli bilgiler yahut duyu araçlarımızı kullanırız. Yani görülenler var, görme, işitme, duyma, tatma bunlar vardır. Bu araçlardan gelir. Şimdi Razin'in yapmak istediği şey şu. Hocam söylediği bilimsel veriler de Razin'in orada çok işlevselleştirebildiği e, şeyle, araçlara dönüşüyor. Şimdi görme ile ilgili bilgi sürecimizi olabildiğince minimalize ederek, yani parçalar ayırarak hassaslaştırmak, yani şu basamaklarını olabildiğince derinleştirmek, ve gerçekten bir atlama var mı yok mu? Daha dakikleştirmek, daha dakikleştirmek yani mesela diyelim ki bir şeyi görüyoruz. Şimdi normal insan buraya bakınca bardak gördüğünü düşünüyor. E daha dikkat ettiğin zaman burada bardak görmüyorsun yani burada bir cisim görüyorsun. Evet, Mikroskopla da bakınca daha alt daha e, alt seviyeler. Razı veriyorsun. olabildiğince. Nasılın problem filozofideki incelenme tarzına benzer. Masayı mesela. Ha, evet. Olabildiğince kuvelerin Bilgi akla getirdiği, akla veri getiren, yani bilgi değil aslında bunlar. Akla bilgi verisi getiren kuvvelerin gerçekten neyi getirdiğini tespit etmeye çalıştı. Şimdi bu çalışmayan raziye verdiği imkan şu. Meşayi felsefe illetlerde daha doğrusu klasik bilim bu aslında. Nedenlerden hareketle, hareketle sonuçlara ulaşmaya çalışıyor. Hı hı. Yani bir sonucu biz o sonucu doğuran nedenlerle birlikte ortaya koyar isek tam o konu hakikatine, ulaşırız, hakikatine ulaşırız diye bakıyoruz. Evet. Bu nedenler de ta Aristoteles'e kadar uzanan büyük, uzun bir geçmişi Tabii. sahip. Şimdi Razi'nin yaptığı şey şu. Neden olarak gördüklerimiz gerçekten neden mi? Değil. Niyeyse neden mi? Razi buradan emin olamadı. Yani Değil. yaptığı araştırmalar kuvvelerin bilgi ve verisi getirme sürecinde yaptığı incelemeler Razi'ye önceki dönemde neden olarak görülen pek çok şeyin neden olmadığını dolayısıyla da sonuçları garanti etmediğini gösterdi. Sonra tarihselleştirme. İnsan hocam biraz söyledi ya. Yani tarihselleştirme. Bak Razi de gerçekten başladı. Daha önceden şöyle bir eser ismi yok. Muhassalu efkarul mutakaddimin vel müteahhirin minel ulema i̇şte vel felasife inter... vel mütekellimin. Baş... Işte. Eseriniz çok enteresan. Yani önceki dönemde yaşayan bilginlerin, filozofların ve kelamcıların görüşlerinin özü. Hı -hı. Bu İslam dünyasına intikal eden bilimsel mirastan, İslam dünyasında içerecek şekilde bütün bir insani mirası, böylesi bile eleştiren okuma yöntemine tabi tutarak gerçekten ne kadar dayanabildiğini ortaya koyma çalışmasıdır. Hocam ben diyorum ki, ne dersiniz buna? Hadi biraz provok edeyim. Aslında Razi'nin yapmaya çalıştığı şey, i̇bn Sina'nın sistemiyle, İbn-i sistemini nasıl tehlif edebilirizdir? Hocam o soruyu not edelim, <gülüyor> o soruyu üzerine konuşalım. Bu Ömer Hoca'nın eleştirel felsefeyi özetledi. biz Razi üzerine konuşuyoruz hep diyorum o yüzden pasajlar veriyoruz. Razi kendisini nasıl anlatıyor? Metâlibül Aliye'de Razi'nin hani bu bilgiye, nedenlerden şüphe ettiği zaman kesin bilgiyle ilgili nasıl bir tereddüte İmamul Müşekkikin diyorlar zaten tabii, tabii, Razi. Evet. Yani şüphecilerin imamı. Müveddi şüphe hatta diyorlar. Şüphe evet. yarat, Sürekli yarat. şüphe irade eden kendisine ve öncekilere. Bir pasajımız var Razi'nin anlattığı. Ee, sonra e, bu soru üzerinden devam edelim. Şimdi ben arkadaşlarımızdan metali pasajını, yani şu metalibül aliye'nin girişindeki bir pasaj var, onu bize getirmelerine Farklı baskı var <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> baskısı var hocam burada? Eyvallah. Farklı, bendeki baskı Razi, el -Metali Bul aliye, sahife 16-18. Felsefenin büyük bazı isimlerinden şöyle nakledilmiştir. Bu konudaki nihai amaç en y ve uygun olanı kabul etmek, en üstün ve en yetkin olana tutunmaktır. Çelişiğini ortadan kaldıracak bir kesinliğe ulaşmak, bazı meselelerde imkansızdır. Doğal cisimlerin atomlardan mı yoksa sonsuza değin bölünebilecek parçalardan mı oluştuğu meselesine dalan ve bu meseleyle ilgili kanıtların gücünü her iki yönden de iyice bilen kişi şunu görür ki, bu konuyla ilgili olarak akılda kalan şey, ne hüküm vereceğini bilememe anlamında hayret, ve olağanüstü bir şaşkınlıktan başka bir şey değildir. Hal böyle olunca akıl, böyle meselelerde ancak en ye ve uygun olanı kabul etmekten başka bir yol bulamaz. Bu tüme varım şunu gösterir. En açık şeyleri bilme hususunda bile aklın ulaştığı nokta, hayret ve dehşete düşerek en ye ve uygun olanı kabul etmekten başka bir şey değildir. Ömercim, ömer Evet hocam, pasajı gördük. Aslında evet. Razi gayet açık evet. konuşuyor. Burada e, yey ve uygun olan kelimesi için Razi'nin tercih ettiği ifade evla ve ahlak olan böyle tercüme ettik. Yey ve uygun olan öncekiler diyorlardı ki eşyan hakikatleri sabittir. Buna ilişkin mümkün buna ilişkin bilgi, nedenleri kesin bir biçimde bileceğimiz şekilde de mümkündür. Razi dedi ki bu kesinliğe bir ara verin. Bildiğimiz şey şimdilik uygun ve yey olandır. Ne demek bu yey ve uygun olan? Kısaca hocam açıklayalım, sonra İhsan hocama döneceğim. Şunu söylüyor Razi, bir takım şeylerin varlığını tespit etmek, biz bazı şeylerin varlığını tespit edebiliriz. Mesela diyelim ki biz kendimizin varlığını, yani kendi var olduğumuza ilişkin bir inanca sahibiz. Varlık bilgisi konusunda da kesinliğe ulaşabiliriz. Lakin onun hakikatini kavrama, hmm. hem onu oluşturan nedenleri, onun bizatihi parçası olan nedenleri, hem de o parçaları meydana getiren daha önceki nedenleri bilmeyi gerektirir. Evet. Akıl bu nedenlere ulaşamıyor. Razi buna hiçlikle olmadı. Hmm. Yani bu geriye doğru... Bu gidip, o zaman şu anlama mı? Yani gelir? şunu demek istiyor özür evet. dilerim. İnsan bilgisi tüme varımdan tümden gelime bir türlü dönüşmüyor bu meselelerde. Hmm. Yani hmm. bizim nedenlerin bilgisine ulaşmamız için diyelim ki ilk varlıktan hangi şeyin varlığını tespit etmişsek ona doğru ininceye kadar bir neden sonuç yararsını takip edebilmemiz gerekiyor. Lakin gerçekten bunu takip edemiyoruz... ...kanaatine varmış razı. Takip edemiyoruz... ...yani evet. diyelim ki bir şeyin... ...iki neden ötesine gidiyoruz... ...dahası o şeyin ayrıntısına... ...indiğimiz zaman nedenler hiyerarşisi... ...olağanüstü şekilde derinleşiyor... ...yani nedenler öyle derinleşiyor ki... ...hani çok kabaca diyelim ki masayı şuraya koyduk... ...altında bir şey var... ...onu tutan bir zemin vardır diyoruz... Hı hı. ...masanın ayrıntısına inince... ...olağanüstü bir nedensel ağla karşılaşıyoruz... ...ve bunların tespitini yapmak... ...birinden diğerine intikal etmek mümkün olmuyor... Razi insan zihninin varlık araştırmasında tümden gelimsel bir kesinliğe ulaşacağına hiç ikna olmamış. Hmm. Tümden gelimsel Varlıkta tümden gelimsel. Tüme varımsal mı tümden gelimsel? Tümden gelimsel kesinliğe. Zaten i̇kna olmadı. Başka bir yöntem de yoksa. Evet. Yani mesela diyelim ki metafizik bu metafizik gelenekten bir sapmadır bence. Evet. Yani hmm. metafizikçi filozoflar Tümden gelimsel kesinliğe ulaşabileceğimizi iddia ediyorlardı. Hatta Platon daha abartılı, mutezile de biraz ona benzedi. Daha abartılı bir noktaya vardı. Dedi ki biz zaten Platon'un ki yani buradaki araştırmanın çözümsüzlüğünü ifadesidir. Çünkü biz nesneler araştırdığımız zaman asla varamıyoruz. Ne dedi Platon? Ya insan zaten ruhu ezeliidir dedi. Yani ideler aleminde biz bu hakikatleri biliyoruz. Burada yaptığımız şey sadece gölgelerini görüp asıllarını hatırlamaktır. Evet. Çünkü o da anladı şunu. Yani biz bu nesneyi araştırdığımız zaman gerçekten buradan bunun e, bunu aşan biraz önce İslam söylediği anda alanda aşkın bir hakikate buradan ulaşamıyoruz. senden. yani evet. yani bunu aşan metafiziğin ötesi fiziğin ötesine geçen metafizik bir hakikate ulaşamıyoruz. Olsa bunu deyince şu neticeye mi vardı hocam anlamak için sorayım. Şayet böyleyse şu an benim yapmam gereken bir alt seviyeye indim ve şu an inebileceğim en alt seviye bu. Dolayısıyla bu alt seviyeyi daha alt seviye yokmuş gibi mutlaklaştırmayacağım. Ve diyeceğim ki şu an ulaşabildiğim seviye budur. Ve ben bunu bilimsel teori olarak kabul ediyorum. Çok güzel, evet. Fakat buna kesin demeyin. En elverişli ve uygun açıklama bir bu. Bir şey istisna bundan. Hı -hı. Bir şey istisna. O da İstisna şu. olması lazım. Hocam. Evet, i̇stisna var gerçekten. O da şu. Bütün bu araştırmaları yapmamızı mümkün kılan ana çerçeve, Hı -hı. temel ilkeler, metafizik ilkeler, razi... Bununla Tanrı'nın evet. ispatı ile ilgili delillerin zaafını göstermekle, de Tanrı'nın yokluğuna ilişkin bir sonuç çıkarmayı ıstırala reddetti. Tabii, tabii. Tamam, oraya tabii, geleceğiz tabii, hocam. Tabii, o yani, istisna bizim için yani, önemli. Çünkü Peygamber'in hakikatin varlığı ve hakikatle temas konusunda en büyük burhan olduğunu unutmayalım. Bir o, bak, o başka, bir epistemolojik, ilgili olsun. başka evet, evet. bir epistemolojik kaynak. Evet. Oraya geleceğiz hocam. Şimdi, e, yani, eğer evrene ilişkin bilgide bilgi de şey İbrahim Hoca'nın özetlediği şey bence çok güzel bir özet. Evet. Yani şunu diyor. Ve bu daha sonra da takip edilen bir şey. Taşköprü zannede benzer şeyler var. Onu yansıtacağız birazdan. Yani Siz nasıl anlıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Bu pasacım, hocam? Bu evet. mesajım. Senin yorumladığın gibi biz nesneyi devrimsel bir şey ya Ağıracağız Ama işte ben yani. burada şunu söylüyorum. Eğer biz eee Gazi'nin kullandığı kaynakları hı hı. Dikkate alırsak bence bu devrimsel değil bir süreç. Temasında bu. tek yıldız değil. Değil. Bak aslında Ömer Hoca kelam üzerinden getirdi. Ayınsın bakın. Üzerinden nasıl şimdi e, Haraki'nin Haraki'nin metinlerini bir okursak bakın ne diyor İbn Eiseb ne diyor. Bilgi değişmeyen bir zan'dır ya bilgi zan olur mu? Zan ise herhangi bir anlama olan inançtır. Öyleyse bilgi anlama olduğu gibi inançtır. Bilgiyi inanca indiriyor ve yine İbn Eiseb'in başka bir metninde herhangi bir bilimsel teorimizin ya da bilimsel teorilerimizden herhangi birinin mutlak doğru olduğunu test edecek üst bir teori inşa edemeyiz diyor. O da olabilir, o da olabilir. Yani netice-i kelam, e, Razi'nin söylediği son derece açık ve bence bunun üzerinden yeni bir bilim felsefesi üretilebilir. Oraya gelelim. Dediği evet, şudur evet. bakın. Şu kitaba bakıyorum. Evet. Elimde belirli imkanlar var. Nedir? Bu çıplak göz. Baktım ve bundan bir tasavvur elde ettim. Bu benim bu kitapla irtibat kurmamın mümkün kılan bir bilgidir. Ve bu kullanılabilir bir evet. bilgidir. Ama bir mikroskop aldım. Mikroskopla bu kitaba baktım. Aşağıya indim. Bu da geçerli bir bilgidir. Bir önceki bilgiyi aşan bir bilgidir. Ben bu yeni bilgiyle bu gerçeklik üzerinden gerçeklik ilişki kurarım. Hmm. Kesinlikle sabit bir nokta yok. Tarihsellik sırf geriye doğru değil razide İleriye doğru aynı zamanda. Yani biz e, Aristoteles'ten beri Babil'den, Mezopotamya'dan gelen, gelen bilgiyi tasnif edip Bilginin doğru, daha doğru, en doğru diye tasdifini yaptığımız gibi geleceğe doğru da bunu taşıyoruz. Filmüstakbel diyor zaten. Hı hı. Yani biz gelecekte de bu bilgiyi geliştireceğiz. O nihayetülükulda hocam bir pasajı var. Razi'nin, şimdi muteziyenin delillerinden bir tanesi e, kanıtı olmayan şeyin reddedilmesi. Hı hı. Basra mutezzilisinin bir kısmı kullanılıyor bir kısmı tarafından kullanılıyor bu maala delili aleyhi yecibu nef yuhu formu olmayan şeyin olumla, olumsuzlanması Yani gerekiyor. aslında çok da makul bir ilkedir bu hı hı. diyor ki bazı mutezzile mütekellimler ağır bir ilke ama <gülüyor> makul de bir ilke yani. kantın eleştirilerine çok benziyor aslında evet. eleştirilerine. yani savunulabilir bir ilke bu diyor ki bir şeye dair yolumuz ne akıl, duyular bir de diyelim ki vahiy haber verir eğer hı hı. vahiy kabul ediyorsak aklen gidemiyoruz Duyular bize bunu vermiyor. Ortada onu bildiren bir haber de yok. Ne yapacağız? Bunu kabul etmemizin hiçbir gerekçe yok. Şimdi Razi nihayetülükul da bunu sorunsallaştırır ve dedi ki, gelecekle de ilgili kısmı yani, dedi ki delillerin olmaması bizim ona ilişkin kesin bir kanaate varmamızı engelleyebilir. Yani onu kesin aksi anlamaz bir doğrulukla ortaya koymamızı engelleyebilir. Ama varlığını reddetmemize imkan vermez. Çünkü... Deleni biz bulamamış olabiliriz. Tabii yani. tabii. Bugün elimizde olmayabilir yani. Evet. İleride çıkmayacağını hiçbir zaman garanti edemeyiz. İşte dediğim gibi yani İbn Ne'şemin yine Gazali'nin, Razi'nin kullandığı bir etkisi var Razi'nin. Razi Menazır. Yok yok Menazır Foptik kullanıyor kitabı. canım. Evet. Eee kitabının özetini veriyor. Enmuzec kitabının Razi'nin e, bunu Esref Hoca e, bana bizzat göstermişti. Ben ciltteki nüshada yoktu. E, e, orada menazerin özetini veriyor. Diyor ki bu bilgilerin hepsini İbn-i kitabının kitabı menazirinden hareketle özetledik. Evet. Şimdi burada açıkça söylüyor bunu. Yani bilgi diyor, İbn-i dediği şu. Bilgi benim aletlerimle. Bu aletler bir, maddi aletler olabilir. Teleskop, miskop falan gibi. İki, e, zihni aletler olabilir. Bu aletlerle birlikte nesneyi yakalamamdır. Fakat benim imkanlarımla yakaladığım nesne arasında bir oran var. Alet ve imki, aletlerimi, teorik ve e, maddi aletlerimi geliştirdiğimde buradan yakalayacağım şeyler fazlaşacaktır. Dolayısıyla bilgi, e, ilerleme kelimesini kullanmıyorum, gelişecektir diyor. Hı hı. Yalnız burada bir, bir soru sormamız lazım. Ya. O soru şu, e, benim için zan olan bir şeyin hakikat olabileceği hiçbir e, özne yok mudur? Yani insani özne. Şimdi ben bir şeyi zan olarak biliyor olabilirim. Yani ben metafizeye getireceğim. Bu sorun metafizik ve ahlakta. Yani fizik, dünya değişmiş. O iki özne tane insan üstü... mı olacak ha. hocam? Mesela evet. diyelim ki şu metafiz... insan olacak tabi. İstidlali evet. burhani akıllı olmaz. Evet. Başka bir şeyle olabilir. Buna ihtimal veriyorlar tamam, zaten. Burhan olmasın da diyelim yo, yo, ki tabi, keşf olsun. O veriyorlar Yahut onu, Metafizeyi hocam 3. bölümde geç. Şimdi evet. bu tartışmayı razinin ne dediğini anladık. Şimdi ben bir şey... Fakat İbrahim'ciğim bunu şunu tekrar vurgulama müsaade et. Aha. Biz buradan hareket ederek bakın bizim e, geleneğimiz hepsi tari tarihte kalan bir gelenek değil. Hı hı. Bunu anlamamız lazım. Hı hı. E, bugüne taşıyabileceğimiz ve e, oradan hareket ederek e, çağdaş durumu da dikkate alıp yepyeni inşalarda bulunan imkanları bize veriyor. Oraya evet. Ve Razi bunların en önemli isimlerinden birisi. Biz, Mesela i̇bn Sina'dan bu kadar şey çıkartamayabilirsin. Hı hı. Ama Razi ve sonrasından hı hı. E, buna ilişkin çok ciddi veriler elde edilebilir. Şimdi diye bununla ilgili hani insan şöyle, şöyle cümleler duyuyoruz. Mesela ya az anlattık ya bunu hani tırnak içerisinde tamam kaynakları var falan ama kemale erdiği halde Razi de bu teori devrimsel bir şey. Yani Batı'da 13. yüzyılda bu teoriyi söyleyen bir 17. 16. yüzyılda beklememiz gerekti bu tür cümleler için. Neredeyse yani. Var mı? Daha, On, geç, daha, daha geç, daha yani geç. Yani 13. yüzyılda biri bu geç. cümleyi kursa hakkında ben, binlerce doktora tezi yani görürdük. Kant ve sonrasıdır. Şimdi bize şu soruyu soruyorlar. Mesela ya, Razi de bu var da sonrasında devam etmiş mi? Ben de diyorum ki sonrası sensin ya. Yani sen kendini etmiş İslam olur. düşünce geleneğinin dışına et, çıkartıp. Hani, canım? nereye bakıyorsun? Devamı ile ilgili olarak da İhsan Hocanın benim e, dikkatime şey yaptığı verdiği bir e, pasaj var. 16. yüzyıldı mı? 1030. 16. yüzyılda, 16. yüzyılda yaşamış Osmanlı alimi Taşköprü Zade, Taşköprülü Zade, Razici bu Efendim formülasyonu e, metafiziğe, Efendim e, ve doğa felsefesini uygulayarak bir cümle kuruyor. O cümleyi alalım. Sonrasında hem sizin e, yani burada Razin'in bu eleştirisini nereye kadar bütün her bilgi alanına mı uygulayacağız? Süreklilik var mı? Bunu tartışalım. Ama güncel bir biçimde bu taş köprüsü adlı Razici efendim teoriyi nasıl formüle ediyor? Bakıp sonrasından bu, sonrasında bu teorinin güncel imkanlar üzerine konuşmaya devam edelim. Taşköprülüzade İhlas Tefsiri, Sayfa 74-75 Beşerin hakikatlere ilişkin bilgisi ya Tanrı'nın zatına ilişkin bilgide olduğu gibi imkansız mümteni, ya maddi olmayan cevherlere dair bilgide olduğu gibi neredeyse imkansız müteazzir ya da maddi cevherlere ilişkin bilgide olduğu gibi çok zordur müteazzir. Ancak bundan söz konusu hakikatlerin hallerine ahval ilişkin beşeri bilginin yokluğu gerekmez. Evet burada taş köprülü e, zade aslında e, Hak e, zatına ilişkin bilginin mümteni yani imkansız olduğunu söyledi. Bu umumiyetle söylenen bir şey. Sonrasında tümüyle gayrimaddi, maddi olmayan şeylere ilgi, ilişkin bilginin mütezir yani bir özür hasebiyle neredeyse bilmenin imkansız olduğunu söyledi. Yani kesinlikle kendi, bir şekilde. Kendinde mümkün ama bizim imkanımız dahilinde görürükmeyen. Evet. evet. Ve doğa alanına yani şu bardağı masa veya doğal fenomenlere ilişkin bilimsel bilginin kesinlik elde edecek derecede bu bilimsel bilgiye ulaşmanın ise müteassir. Yani zor. çok zor olduğunu hmm. söyle Müteassir değil. Yani kolay değil. Şimdi hocam Şöyle bir ama son cümleyi çıkıyor. unutma bak son cümle bence çok önemli İbrahim ne diyor ne ancak bütün bunlardan gerçeklik gerçekliklerin ahvane ilişkin beşeri bilginin yokluğu gerekmez, gerekmez. yani biz bilgi üretmeye devam edeceğiz evet. neyse şu andaki bilgi ve bunun önünün açık olduğunu kabul edeceğiz hı hı. bakın bununla ilgili ben size şimdi konuyu değiştirmek istemiyorum ama 15. ve 16. yüzyılda o kadar ilginç metinler söyleyebilirim ki mesela matematikte oturuyor bir şeyi çözüyor Raziden sonra bu kapı açılıyor gerçekten. Mesela bizde şöyle bir şeyi klasik gelenekte çok fazla göremezsiniz arkadaşlar. Ben bu kadar yaptım, iler, gelecek nesil bunu çok daha ileri taşıyacaktır. Gösterebilir misiniz bana böyle bir şey? Zaten insanlar bildiklerinin doğru ve hakikat son olduğunu düşünüyorlar neredeyse. Ama bakıyorsunuz raziden sonraki pek çok metinde, özellikle matematik bilimlerde bizden bu kadar. Mesela Ömer Hayyam diyor ki ben bunu geometrik çözdüm, gelecek nesil cebirsel çözsün diyor. E, İbn Havam diyor ki ben bu problemleri çözemedim ama kaydettim gelecek nesil çözsün diyor. Razici bu perspektif e, Her şey yayılıyor diyor. Şimdi Kim, hocam yani bilgi, bilgi önü açık bir uzaydır. Açık bir uzaydır. Ben Kapalı bir uzay değil. bilimlere genel kabul zaten budur ya hocam. Yani mesela İbn Hazm söyler bunu kindiği söyler akli bilimler bu demek zaten. Yani e, felsefede e, bir akli e, bilim, bilim değil mi? Metafizikte bir akli bilim değil mi? Şu manada şunu diyor demek istiyorum. Yani e, medeniyetten medeniyete aktarılan her medeniyetin katkı yapıp diğerine yani zamanı geçtiği zaman, dünya hakimiyetini kaybettiği zaman başkasına bıraktığı bir bilimler yani kümesidir tam yani. Tam olarak hani sanki öyle değil de hani razici teoriye dönelim. Yani öncekilerden yine biz odamızı kaybetmeyelim. Evet. Buradan şu soru çıkıyor. Bize ulaşmış milyonlarca sayfalık bir İslam düşünce tarihi var. Bunun aslında modernleşme sürecinde sırtımızda ağırlığını da hissediyoruz. Bir yük haline de gelmeye başlıyor. Çünkü bize meydan okundukça bunları ama bu yük daha bil, çok... bilgi anlamında büyük değil psikolojik bir yük. Evet yani Bilmiyoruz. o anlamda söylüyorum. Yani evet. Ben yani şunu kastediyor. Yani bize meydan okundukça bunlara hani şu Kant, Popper efendim Freud, Galileo tarafından bu geleneğe meydan okundukça her şeyini kucaklayıp sahiplen, sahiplenmeye çalışıyor. Psikolojik şey her şeyini yani. sürekli bir biçimde devam ettirmek istiyor. Bu da şizofreniye neden oluyor. Kafamızda tutuyoruz ama gündelik yaşamımız Freud'dan Kant'tan Ya efendim, bu şizofreni geliyor. diyoruz ya bizim için. Evet. Bak bu şizofreni yani eğer ismi doğruysa yani kelime doğruysa bu enteresan bir şekilde o dönem içinde cari. Bak bu ciddi bir problem. İslam düşünce tarihini biz henüz o metinlerden kopup kendi veçemizden bakarak inceleyemiyoruz. Şimdi bu metinleri yazan bir adam, yani kelam metnini yazan bir adam gidiyor felsefe metni yazıyor. Kelam metninde atomcu teoriyi kullanıyor. Öbür tarafa gidiyor. Maddet... Bunu nasıl çözdüklerini soracağım işte evet. hocam size. Madde sure teorisini kullanıyor. Önemli bir kısmı bunun hesabını vermiyor. Bu ciddi bir problem. Bence veriyor hocam. Ben buna Şu... katılmıyorum. Hocam önce. o daha değişecek. Bence hani vaktimiz çok az. Mesele üzerinden evet. gidelim. Ben, Super... ben buna katılmıyorum hocam. Onu söyleyeyim de. E, Programdan aha. sonra onu konuşalım. <gülüyor> Şimdi bu İslam düşünce geleneği içerisinde razici teori bakımdan değişecek ya bir kısmı değiştirebiliriz diyor razi diyor yani hangilerini değiştireceğiz yani bu kitabı yeniden ne neler sürekli neler değişebilir süreklilik ve değişim sorunu İslam düşünce açısından bunu razici teori etrafından ne bizim için süreklilik kes hocam tahkik e, teorisi anladım ben soruyu bak nelerde değişebilir bir şeyi konuşurken evet. eksik konuşuyoruz tahkik kavramının iki tane iması var birincisi Baştan beri konuştuğumuz üzere yeni şeyler bulmakla ilgili, yani bilginin yenilenmesiyle ilgili. İkincisi ve o dönemde daha baskın olan anlamıysa, daha önceden bu kelimeye tahsil diyorlardı ve daha doğru anlaşılıyordu. Muhakkikin tabinin gazali öncesi dönemindeki karşılığı muhassirindir. Tahsil etmek, tahkikin ikinci bir anlamı zaten ulaşılmış bir hakikat bilgisinin, bilim talibi nezdinde yeniden tahsil edilmesi demektir. Evet. Tahkikin böyle Eleş, bir anlamı var. Bir süzgeçten evet. yani. yani yöntemi Tabii. izleyerek Tabii. yeniden tahsil edilmesi. Yani bu önümüze gelen her meseleyi başka bir yöntemi kullanalım da yeni bir şey ortaya çıkaralım veya değiştirelim anlamında bir kavram değil zorunda olarak. Evet. Tahkik mesela tasavvufta neredeyse bu anlamı bizim iki, diğer anlamı hiç yoktur. Tamamıyla tahsil anlamındadır bu. Tasavvuf geldiğinde. Ne yapıyor? Muhakkik ne demek istiyor? Önceki dönemde bunlar bizatihi daha ziyade ahlak ve metafizik bahisleri için söz konusudur. Yani tabiat bahisleri veya matematik bahisleri için değil de yani bu ikinci anlamı metafizik bahisleri için söz konusudur. İnsanlık birikimiyle bize gelen bilhassa peygamberliğine bir peygamberlik geleneğiyle tevarüs ettiğimiz hakikatlerin bir yöntem kullanarak nazar yahut keşif bir tanesi zorunlu olarak değil yani nazar yahut keşif yöntemini kullanarak bizde aksi alınmayacak bir kesinliğe ulaşılması meselesidir. Tahkikim böyle durağan bir anlamı da vardır. Yani bilginin mahiyeti veya içeriği bakımından durağan ama süreci yani kesenin kazanman bakımından talibin kazanması bakımından son derece hareketli ve değişken olan bir anlamı daha vardır. Dolayısıyla ta Razik talibin başında verdiği örnek aslında Allah'a bilmek. Ma'rifetullah. Sonra tüm alanlara aslında. Evet, evet şey verdiği yapıyor. örneklerden ha. bir tanesi. Yani Allah'ı bilmenin hani kesin bir yolu var mıdır? Fasıllardan bir tanesi o biliyorsun. Yani o oradan gidiyor. Şimdi halbuki bu bilgi kesin bir bilgi Raziyye'ye göre. Aksi alınmaz bir bilgi. Fakat biz bunu herhangi bir yöntemle tahkik edebilir miyiz? Yani tahsil anlamıyla tahsil edebilir miyiz? Sorun bu. Dolayısıyla bu yöntemin uygulanacağı alanlar daha ziyade bir tabiat bilimleri ve matematik alanları iki, metafiziğinde kanıt alanı, istidlal alanı evet. yani gazali zaten bunların dini Ahliyle olmadığını söylemişti. o zaman hayat. şöyle mi diyor hocam metafiziğin kanıt alanıyla varlık alanını ayırt ediyorsunuz, Tabii, ediyoruz. kanıtların efendim yokluğunun varlığı iptal etmeyeceğini söylüyorsunuz evet. süreklilik mesela Tanrı'nın bir Allah'ın birliği, varlığı nübüvvet gibi meseleler İslam düşüncesi yani içerisinde süreklilik barındıracak şey fakat kanıtları değişecek meselelerdir. Evet kanıtlar değişebilir şimdi, bilimsel şeylerde ise. Yani naz nazar idrak verir, istidilal vermez. İstidilal ayrı bir süreçtir naz değil mi hocam? Yani nazar keşfi de olabilir. O nazar nazar ruhun temel bilme tabii, tabii yani, anlamında tabii, kullanırsak. kullanırsak. Ama burada nazar şey anlamında kullanılıyor şimdi hocam. Ben, anlamında Ben yani. değişmeyen hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Bakın benim sık atıf yaptığım bir Ramazan Efendi var bilirsin. ikinci Beyazıt döneminde. Şer-ül Ama yani bir eser yazmış, pir eser yazmış hocam. Şimdi orada iki bilimi karşılaştırarak bu değişme ve sürekli meselesini inceliyor. F ve kelam. Usulü din. Şimdi diyor ki fıkı insanların toplumların ahvaline taluk ettiği için ve insanların ahvali de kıyamete kadar sürekli değişir. Sürekli değişir bu diyor. ...sabitleyemezsin... ...çünkü dün başkaydı... ...bugün başka yarın başka olacak... Ee, ...bunu bir şekilde anlayabiliyorsun... ...yani elbette ilkeler bazında... ...Kur'an'dan, vahiyetten istinbat edilmiş ilkeleri demiyor... ...peki diyor... ...usulü dinde, kelamda... ...nasıl değişir mi bu? ...çok ilginç bir örneği var... ...değişir... ...neyi değişir? ...idraki değişir... ...çünkü... ...bugünkü şüpheler... ...bugünkü eleştirilerle... ...yarınki şüphe ve eleştirinin ...aynı olacağını söyleyemeyiz... Biz o itikadi, mesela burada bir örnek verdin ya, dedin ki taftazani e, itikadi bir ilkeyi temelleme için bir doğa felsefesi yapıyor. Hı hı. Ben geri gelmişken şunu söyleyeyim. Şu anda bizim en büyük problemden biri, İngilizcesiyle söyledik, natural teolojimiz yok bizim. Ne demek hocam? Yani teolojimiz. mümkünata dayalı, oradan hareket ederek çık, çıkan... Bir teoloji anlayışımız Hocam, yok. Hocam aslında bakırsa evet. bizim en büyük problemimiz bilginin gelişim sürecini yitirdik. Heh. Yani razi razi yapan veya sonraki dönemde mesela taftazaniye değerli kılan şey şu. Döneminde bilginin geldiği süreci takip edebiliyor. Evet. Biz bilginin bilgisayara nasıl geldiğini takip etmekte güçlük çekiyoruz. Bizim eğitim sistemimiz de buna müsait değil. Bilginin mesela diyelim dokunmatik seviye nasıl geldi bu süreç? Bunu takip edemiyoruz. Yani bırakın işin... Bu, yani tek, bu teknik bir bilgi. Yani de, astronomi de... Daha orayı daha Net yani. bir soru sorayım i̇şte bu, tam size. Şey. Meydan okuyucu evet. bir soru soracağım. İkinize de soruyorum. Ee, ahlak kitabı. Ömer Hoca ahlak projesi yapıyor değil mi Ömer Hoca? Evet. Yani neşretmediği ahlak kitabı kalmadı. Ahlak dersleri yapıyor. Bu dönem Ömer Hoca ile birlikte İslam düşüncesinin çağdaş meseleler diye bir ders de yaptı. Evet. Böyleydi. Bugün ahlak kitabı yazsanız bunun gibi mi? Ne, ne yaparsınız hocam? Burada neyi değiştirirsiniz? Neyi eklersiniz, neyi çıkartırsınız, ne size garip geliyor bu kitapta, neler sürekli geliyor, neler değişmeli. Mesela çağdaş nöroloji, nö yani sinir bilimdeki gelişmeler, biyolojideki gelişmeler, psikolojideki gelişmeler. Ne kadar etkiler, ne ne devam ettirirsiniz. Değer size de hocam şu kitapla ilgili bir soru. 15 dakikamız var. 5 ee, dakika sizin olsun. 5 dakika sizin. İbrahim Hoca ee, her programda kendini geliştiriyor başlıyor. <gülüyor> hocam <gülüyor> siz de kelamla ilgili bunları unutalım. Siz ne yaparsınız bununla ilgili? Böyle bitirelim sizi. Şeyi. Ben başlayayım mı? Siz zaten düşünüyorsunuz bunları. Evet. Bizimle de paylaşın. Zannediyorum kuvvetler teorisini korurdum. Nedir hocam Yani kuvvetler teorisi dediğim yani insanın akıl gücü Şehvet gücü yani iki önemli şey var yani akıl Hı -hı. ve şehvet gücü. Mesela bugünkü teorilerde insan daha ziyade yani hakim teori, hakim bilim anlayışında insan daha ziyade e, bir makine gibi düşünülmek isteniyor. Yani aklın yani bilme faaliyetinin programlanma gibi bir şey olduğunu düşünmek Şuna istiyorlar. Şuna karşı çıkıyorum diyorsunuz yani mekanik insan tasavvuruna Tabii. eleştirel yaklaşacağım evet. burada. Evet. klasik şeyi, şeyi, teoriyi o açıdan yani koruyacağım. insanı bir anlam değer varlığı olarak muhafaza etmek istiyor. Zaten onu yapamadık, bir şey yapamayız. Bir şey bu mesela ben, süreklilik. Evet. Demek ki bizim için değişmez ben bir ilke bu. Ben İbni Haldun Mümkün hakkında mi? mesela bir yazda bunu demiştim. Yani İbni Haldun'un pek çok şeyini değiştirebiliriz. Fakat... H hocam, Kant'ın Aydınlanma Nedir H yazısının hep birinci kısmına vurgu yapıyorlar. Onunla ilgili bir yazı yazdım. E, Kant en sonunda verdiği örnek çok enteresan. Diyor ki, makine insan anlayışını anlayışını savunmak insan onunla yapılmış en büyük saldırıdır. Evet. Peki, devamen ne yapardınız hocam? İki, yani insanın bilen bir özne olarak ayrıcalığını korumak isterim. Fakat, bu kuvveler teorisinin açıklanmasında kullanılan bilgiler yani iç kuvvelere dair bilgiler. Hmm. Bunlar tamamen tıbbi veriler. beyinde, klasik evet. işte ön beyin. Ön ya, beyin hissi ön müşterek de. ön tarafta, Çağdaş hayal kognitif, burada, beyin beynin ortasında, evet. hafıza hatıra burada. Yazacağımız yeni teoride yeni nöra sayısı kullanabiliriz. Nöra sayısı kullanabiliriz. Yani bunların hmm. ruhun ya da diyelim ki idrak eden gücün maddi dünyaya temasını sağlayan aracıya dair bilgilerimiz değişti. Bunlar zaten Galen'in bilgileri de, bunlar İslam'ın bilgileri de değil. Evet. Galen'den gelen tıbbi, Galen evet. bunları testle buluyor zaten. Hı -hı. Yani kendisi deney yapıyor. Evet. O deneyler yani sonucunda... Roma ordusunun cerrahı hocam evet. o kadar ölüyüp evet. sen de görsen sen de yaparsın. Evet yani hocam <gülüyor> deneyler yapmış mesela. Tabii, fareler tabii. üzerinde deney yapıyor. Evet. Damarları falan hani yerlerini tespit etmek için. Onları korurdum. Onun dışında biz bu insan anlayışını koruduğumuz müddetçe değerleri korumamız gerekecek. Fakat yani diyelim ki erdemler her neyse onu korumamız gerekecek. Yani adalet bir erdem olarak duracak, merhamet bir erdem olarak duracak, yani hikmet bir erdem olarak duracak. Lakin bu ahlak felsefesi kitaplarının sorunları sadece bilimle ilgili yani şeyle ilgili değil. Tabiat hı hı. bilimiyle ilgili değil. Bu kitaplar insan hocam ne kadar katılır bilmiyorum. Nazari bölümle pratik bölümün önemli ölçüde çatışma içerdiği bölümler. Yani nazari ahlakta yazar bize bütün insanların yetkinleşebileceği ana çerçeveyi ortaya koyuyor. Ondan sonra geliyor pratik ahlakla ilgili. Yani kişilere bir takım görevler veriyor. Yani hmm. yok, Ömer hocam bu dediğimiz insan hakları diye 18. yüzyıl sonundan beri bir sürü metin var. Evet. Bu insan haklarını ilan eden efendim insanlara, evet, toplumlara baskıcı olarak kullanan toplumlardan insan hakları için ne diyorlar? Evet. Yani hep böyle değil mi de Nazar, nazarla yani evet. şöyle tek tek insanları sevemeyenler humanizmayı uydurmuştur diyor yani Ali İzzet Bekoviç. Evet. Herkes insanlık edebiyatı yapıyor Tam da tek tercih. tek insana gelince zencefene ayrım yapıyor. yani. Böyle evet. böyle şu demek de istiyorum. E. Pratik ahlakla ilgili anlatıların da önemli ölçüde revize etmek gerekiyor. Yani siyaset ve ahlakla ilgili erdemlerin korunması, değerlerin korunması fakat değerlerin izahı tamamen dönemsel ve tarihsel şeyler. Böyle bir kitap var mı hocam? Böyle bir Yazılmış kitap yok. Hiç... Buna dair bir teşebbüs var. Mesela diyelim ki ahlaka dair bir teşebbüs, modern dönemde Kur'an ahlakından hareketle bunu yapalım tamam, dedin mesela. ki böyle bir teşebbüs. Şimdi demek ki biz bu razici perspektifi ahlaka uyguladığımızda yeni bir ahlak metniyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz. Ve bu üzerimizde acil bir sorumluluk. Yoksa Kınarızade ile devam edeceğiz. Yani kötüdür diye demiyorum. ama Takdis etmeyeceğiz dinleyelim. canım. Genimizi niye takdir ediyoruz? Takdir e, edeceğiz. O bir tecrübedir ya. Siz burada ne yapardınız hocam? Çünkü kelamı daha Ben, ben Ömer hocam kadar cesur değilim. Ee, ee, bir bunlar 10 e, dakikamız, bunlar biraz beş dakikamız var. Yola mı? çıkılarak üretilecek şeyler. Biz tabii İslam entelektüel tarihi yazıyorum hocam o yüzden <gülüyor> tabii hazırsın. Anladım onu ben. Şimdi bir de biz şöyle bir hata yapıyoruz. İslam entelektüel tarihi sadece kendi içerisindeki şartlar açılacak bir yapı değil. Yani karşıdan gelen İslam ortaya çıktığında e, o Akdeniz dünyasında kaç çeşit kültür var? Ne tür iddiaları savunuyorlar? Biraz onlara cevap olarak üretilmiştir. Hı hı. Mesela bir örnek vereyim sana. Şimdi İlahiyat fakültelerinde yakın zamanlara kadar hocalarımızın çoğu kelam kitaplarını felsefiyat deyip, akaitle alakası yok deyip reddediyorlardı. Şimdi e, geleceğe ilişkin bir kelam anlayışımız ya da akait anlayışımız nasıl olacaktır başka bir şey... Tarihi değiştiremeyiz ki böyle olmuş. Ama burada bir durum var. Niye böyle oldu? Yani klasik felsefe teorisi unsurdan asıla, yani maddeden tanrıya yekpare bir teori geliştirmeseydi acaba bizim İslam kelamcıları böyle bir kelam anlayışı inşa ederler miydi? Ben ondan pek emin değilim. Dolayısıyla bizim geleceğin ilişki nasıl bir kelam, yapacağımızı, uzun uzun tartışmamız lazım. Hocam bir şey eklemek isterim eğer bitirirsin. Ee, yani şey ancak içinde. buyur hocam ekleyelim. Yani. Burayla tam burayla bitirmek, ilgili. Bitirmek zorunda değiliz. Lütfen evet. buyurun. Burayla ilgili bir şey. Hocam bu kelam kitaplarının içeriği Esas itibariyle kuvvelerin idraklerine ilişkin bir yığın malzemeyle dolu. Tabii müpsirat. Görülenler, <gülüyor> işitilenler, tabii, dokunanlar, tabii. tadılanlar. Tabii, i̇şte tabii. bunun en genişi şerr-i mevakıf. Hocam aslında evet. onlar bunu o açıdan incelemek değil de bize gelen verilerin, imti, evet. yani bizim aletlerin evet. Oranın değişmesi lazım. Evet. Ya ya tabii şimdi hocam, onların yani... korumanın manası yok ya. Hocam... Var mı öyle bir kelam kitabı hocam? Yok öyle bir kelam yok. kitabı yok. Onlar... İbrahim, İbrahim Hocam bakın klasik felsefe bilim. Bütün itibariyle çıplak gözle inşa edilen bir bilimdir. Ben hı hı. bunu defa söylüyorum. Bu güzel yani. bir tespit yani hocam. Bunun üzerine bunun altını çizmek lazım. Yani bu. Şey, mahiyet, ben sağın gözlem diyorum da böyle. Ya, hani, tabi tabi. Hani, çıplak göz nedir yani. ve bu mağyet ayrımları falan hep onun üzerinden hareket evet. ediyor. Sen şimdi e, son derece incelmiş sofistike aletlerle gel, içine gelen verileri artık bu şekilde yorumlayamazsın. Mesele bizim fotoğraf makinesini kapatmamızla alakalı. E, Ömer hocanın vurguladığı şeyi ben. Teşbihen anlatayım. Sürekli fotoğraf çekiyor bizim insanımız. Çünkü bir taraftan rastataneler çalışıyor, bir taraftan tıp çalışıyor. O resimlere sürekli yorumluyorlar. Resim yorum, resim yorum. Bir süre sonra resim sabit yorum devam ediyor. Bizim resmi yenilememiz lazım. Bu da doğa bilimleriyle, matematik bilimlerle aşinalığımızın artılmasla mümkündür. Resim olmazsa yorum olmaz. Şimdi klasik bilim felsefesinden söyleyeyim. Hı hı. Felsefe sakindir yani diyen iki ince konuşmayalım. İkincil bir dildir. Bir üst Yok dildir mu? yani. yani evet. Bir yorum dilidir. Niye yorumlar? Birinci dereceden dili. Nedir o? Bilimin dilidir o. Bilimden veri gelir, matematik gelir, matematik felsefesi yaparsın. Fizik gelir, fizik felsefesi yaparsın. Tarih gelir, tarih gelir, tarih felsefesi yaparsın. Modern yaklaşım bu. Biz işte verileri örttük. Yok veri ama Hı -hı. yorum. O veri nerede? Kaldı tarihte. Yorum devam ediyor. İşte ahlak alayın problemi bu. E, akaydın problemi bu. Peki. Buradaki tecrübeyi, tecrübe olması bakımından önemseyeceğiz. Hı hı. Bunların gayretlerini, sorularını, soru yöntemlerini önemseyeceğiz ama biz çağdaş resimi bir an evvel e, irtibat kuracağımız hale getirmemiz lazım. Biraz zor. az bir vaktimiz kaldı. Soruyu bir değiştirelim mi? Siz değiştirelim. Soruyu değiştirelim. Ömer ki biz, e, biz bence İbrahim'e bir soru soralım. Metafizik olsa, evet. yani bir metafizik nasıl yazarsın? Evet, evet. yani biz ateşe atıyor. <gülüyor> Şöyle ya, soruyu değiştirelim. Bugünkü tıp okuyan, yok, soruyu değiştirelim netleşsin yani. Evet. Bugün tıp okuyan insan gidip İbn-i Sinan'ın tıp, tıp kitabına bakmaya ihtiyacı hissediyor mu? Etmiyor. Hissetmiyor. Evet. Dahasa, bugün, Baksana ne olacak hocam ha, adam öldürür onu. Ha, bugün evet. fizik okuyan insan yani fizik mühendisleri yetişiyor falan filan. Yani kimya e, diyelim ki okuyan insanlar Aristo var. Aristoteles Aristoteles yani. fiziğini okumuyor. İbn-i Sinan hiç de ihtiyaç duymuyor. Nifton fiziğinde okumuyor. Ha, onu da evet. de. Onlar da okumuyor yani onlar bir geride kaldı. Öyleyse bizim sorunumuz bunlar değil aslında. Hı hı. Yani bizim sorunumuz... Ama biz öyle yapıyoruz. Ha. Evet Burada. yani. Şöyle bunların biraz akademik zorunluluktan kaynaklanıyor da işin doğrusu ama şimdi bizim sorunumuz... Yok hocam hocası da onun öyle yapılıyor. Medresede de öyle yapılıyor. İlahiyatta da bunlar başka malzemeler Başka bir şey demek yani. istiyorum. Bizim bizzat benim şahsi kanaatim ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Ben metafiziğin ve ahlakın zorunlu bir fizik ve matematikle ilgili olduğunu düşünmüyorum yani herhangi bir fizik ve matematik teorisiyle irtibatlı olduğunu ve bunun metafizik ve ahlakın temellendirilmesi de kullanılması gerektiğini düşünmüyorum. Buna dair de benim klasik gelenekten pek çok delilim var. Tamam. Yani bizatihi. Dolayısıyla bunların bu gözle yeniden ele alınabilecek kanaatim. bir kapı diyor. aralıyor, bir teori. Evet. Ee, bir benim katılmadığım bir teori. Biliyorum evet. İhsan Hoca şimdi oradan Fakat. bir pas alacak İhsan Hoca çünkü İhsan Hoca'nın söylediği birkaç şeyle... Ya bu şey şu yani, bilimin geldiği şey, seviyeye şey. ıskalanarak bu yapılabilir demek istemiyorum yani. Yani diyelim ki... Yani Gedi adım geri adım atmıyorum. Yani insani bilginin geldiği seviyeyi dikkate almadan, Hı -hı. onu ıskalayarak bir sonuca varalım hocam, demek istemiyorum. Ama matematikte geçemezsin tabii ki ama... Yeni bir program konusu evet. hocam. Şimdi <gülüyor> e, Ömer Hocam'ın dediğini neyse ben yorumlamayayım. Birkaç dakikamız kaldı. Şimdi e, izleyicilerimizin aklına gelecek bir soruyu ben sorayım... E, bir cümleyle e, isterseniz. Aslında ben bu soruyu gelirken yolda da e, hocalarıma sordum, müzakere ettik. İkiniz de dediniz ki böyle bir kelam kitabı yok, böyle bir ahlak kitabı yok. Hocam 200 yıldır da yok mu? Niye yok yani? Denemeleri var. Haklarını yemeyelim insanlar olmaz olur mu? Yani İran'da, ne bileyim ben Fas'ta, Cezayir'de, Mısır'da ve Türkiye'de ta şeyden itibaren, 1700'lerden itibaren insanlar niye çalışıyor? Yani sen Gelemevi'nin kitabı Burhan'ıyla Yok, şimdi hani niye, şu an bu tür var, çabalar var. hocam var yani mı? niye program yapıyoruz hocam? Ee, tamam hocam çabalarımız var ama henüz böyle bir kitap neyse e hocam bunlar şuna benziyor şimdi sen diyorsun ki bana sağ elini halter çalış geliştir hı hı. bu mümkün değil hocam geliştirsem de anormal bir şey olur vücut dengeli gelişir ala ta, nisse bir tabiye derler değil mi? yemek yediğimizde bir kültürün sadece felsefesi gelişmez bunun politik, ekonomik, askeri Efendim mimari, estetik yapıları birlikte gelişir. Evet cevabı ya, aldım esasına. Tabii esasını. canım oturup evet. ben şimdi size büyük bir estetik yaptık. Nerede? İstanbul'da. soru diyorsunuz bu. İst tabii İstanbul'da bir büyük bir, bir estetik olabilir. teorisi yaptık. Nerede? Bu bina mı estetik yapıyorsun? Yaparsan sen burada yaşamıyorsun demektir. Evet. Olur mu öyle şey? Çok evet. hani pek e, indirgemeksiz. Bir medeniyet sorunu aynı zamanda hocam. Elbette yani, de, canım. Tabii canım. Tabii. Var diyorsun. mı sizin hocam ilave etmek istediğiniz bir şey son olarak? Yani bu yani temelde hani diyelim ki biz bunlara yönelik bir çaba içimizdeyiz. Fakat bence en önemli nokta Hı -hı. Yani bizim alanlarımızla ilgili. Yani işin bir tarafı tabii ki siyasi bir tarafı yani medeniyetin bütün alanlarla ilgili bir problem. Ama işin önemli bir tarafı şu. Yani içinde bulunduğumuz en en ciddi problem. İslam dünyasında eğitim müfredatı e, bilimin geldiği noktayı takip edecek bir seviyede değil. Bu ciddi bir problem. Yani evet. diyelim ki hani eğitim müfredatımız diyelim ki bilim... Benim çeşitli alanlarla, siyasetiyle şunla bunda Bunun geldiği noktayı yaygın bir şekilde takip etme noktasına getirmedi. Mesela biz bunlarla uğraşıyoruz. Öbür tarafta adam hiç bunlardan haberi yok başka bir şeyle uğraşıyor. Evet. Bütünlük yani problem var bir yani. Bir cümle söyleyeyim. Bir aforizma kullanmıştım. Evet. İktisadı olmayan bir itikat medeniyet hamlesi yapamaz. Eyvallah hocam. Bu son soruma da Güzel. birkaç cevap Bunun üzerine yani. de e, uzun uzun kafa patlatmak lazım. Bu program burada konuştuğumuz şeyler esasından... Esasında bu felsefi teorilerin yeniden güncel bir şekilde inşa edilmesi için atılmış küçük adımlara tekabül ediyor. Umarız bütün bilimsel ve felsefi müfredatımızı yeniden inşa edilmiş gelenekle ilişkili bir biçimde bu metinlerle kuracağımız bir güne çok uzak değiliz diyeyim ben de hocam. Böyle bir umutla bitireyim. Razi ile ilgili Türkçe literatürde telif edilmiş bazı eserler var. Burada konuştuk. Daha ileri okumalar yapmak isteyen izleyicilerimiz için bazı kitaplar tavsiye edebiliriz. İslam inancının ana konuları. Yazar Fahrettin razi Çeviren Nadim Macit. Fahrettin Erazi'nin Meali Mu Usuli Din adlı eserinin çevirisi olan bu kitap bilgi nedir? Mutlak hakikat ve mutlak hakikatı bilmede insanın durumu nedir? Ruh nedir? İyilik ve kötülük nedir? İnsanın varlık içindeki yeri ve iradesinin anlamı nedir, peygamber göndermenin ve vahyin anlamı nedir gibi sorulara kelam diliyle verilmiş cevapları içeriyor. İhtar yayınlarından çıkan kitabın çevirisi Nadim Macit tarafından yapıldı. Kelama giriş adıyla Türkçe'ye çevrilen El-Muhassal, 13. yüzyıl İslam dünyasının en büyük kelam bilgini olan Fahrettin Razi'nin felsefesinin bir özetidir. Eser 14. yüzyılın meşhur İbn Sinacı bilgilerinden Katibi’nin yeniden yorumudur. Bu eser metafizik düşüncenin temel meseleleri hakkında kelamcılar ve filozofların argümanlarını mukayeseli bir biçimde tartışmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin yayınladığı eseri Arapçadan Türkçe'ye Profesör Doktor Hüseyin Atay çevirdi. Tefsiri ki bir Gayb. Yazar Fahretin Razi. Çeviren Suat Yıldırım Fahrettin Razi tarafından kaleme alınan bu eser, yüzyıllarca Osmanlı medreselerinde okutulmuş ve yakın tarihlerde yazılmış tefsirlerinde kaynağı olmuştu. Mefahitül Gayb, ortaya koyduğu tevil yöntemi bakımından tefsir geleneği içinde müstesna bir yere sahiptir. Akçağ Yayınları tarafından Suat Yıldırım'ın çevirisiyle basılan kitap, ayetleri Peygamberimiz ve asabının sözleriyle birlikte delillerle açıklayan konulara sosyolojik, felsefi, tasavvufi ve bilimsel izahlar getiren önemli bir eserdir. Fahrettin Razi sonrası metafizik düşünce, yazar Mustakim Aracı. Mustakim Aracı'nın yazdığı kitap, İbn-i Sina'dan Razi'ye ve oradan Osmanlı'ya uzanan nazari düşüncenin serüvenine katibi bağlamında ışık tutuyor. Fahrettin Razi'nin geliştirdiği tahkik yönteminin en önemli takipçilerinden biri olarak değerlendirilen, 13. yüzyılın meşhur mantıkçı ve metafizikçisi Katibi'nin ilmi kişiliğini tanıtmayı ve razi ile ilişkisini aydınlatmayı hedefleyen bu çalışma klasik yayınlarından çıktı. Evet, Sözün özü programının bu bölümünde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden muhterem hocamız İhsan Fazlıoğlu i̇şte. ile Fahrettin Razi'nin eleştirel felsefesini konuştuk. Fahrettin Razi'nin geliştirdiği tahkik yöntemi ve eleştirel felsefenin bugün bizim için hem İslam düşünce geleneği ile ilişkimiz hem de son birkaç yüzyıl içerisinde Batı düşünce geleneği içerisinde teşekkür etmiş bilimsel paradigma ile nasıl bir ilişki kurmamız gerektiğine dair çok güçlü, elverişli bir yöntem sunduğu, fikrinin tartışıldığı bu programdan umuyoruz ki Razi ile ilgili çalışmaların ve bu yöntemin uygulandığı, alanların artarak devam etmesi neticesi hasıl olur. Bir sonraki Sözün Özü programında yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.